Yeah. 아직 Kainat Bugün 24 Ağustos Çarşamba Yıl 2016 Ay 8 Gün 237 Hızır 111 1437 Hicri Zilkade 21 1432 Rumi Ağustos 11 Günün sözü Para ve insan arasındaki ilişki Karşılıklı ilişki şöyledir İnsan paranın sahtesini yapar Para da insanın Benjamin Franklin Günün tarihi, 444 yıl önce bugün, 24 Ağustos 1572'de, Aziz Bartolomeus katliamı yaşanmıştı. Günün malumatı dünden devam. Başak Burcu'nda doğanlar. 22 Ağustos, 22 Eylül. Duygularını da kolaylıkla dile getiremezler Başak Burcu'nda doğanlar. Öte yandan çok mükemmel konuşmacıdırlar, hazır cevaptırlar, her şeye ilgi duyarlar ve hemen herkesle anlaşabilirler. Kargaşayı sevmezler, barış ve huzurdan yanadırlar. Başak Burcu'nda doğanların başarılı olacakları meslekler arasında çeşitli ilim alanları, yazarlık, teknik alanlar sayılır. Devamı yarın. Büyük Saatli Marif Takvimi Merhaba herkes. Açık Radyo 94.9 Açıkradio.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ömer Maza ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışımızı Chopin'in 20 numaralı noktürnüyle yaptık. Wadiswaw Spielman çalıyordu. Polonyalı piyanist ve besteci. Roman Polanski'nin Piyanist adlı filminde 2002'deki filminde de aynı adlı e, kitaba dayanan Almanların Varşova'yı işgal etmesi Varşova Polonya e, getosu ve holokost diye Yahudilerin yok edilmesi olayının kahramanlarından birisi onu anlatan bir filmdi parçada oradan zaten. Bunu neden çaldığımızı da Eduardo Galeano'nun Aynalar kitabından görmeye çalışalım şimdi. Aynalar Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Sel Yayıncı Çarkın Dişlileri Alman taburları Polonya'yı köy köy taradı ve yakaladıkları Yahudileri gün ışığında ya da kamyon farlarının ışığında katletti. Neredeyse hepsi sivil kökenli, memur, işçi ya da öğrenci olan askerler, önceden yazılmış bir trajedinin aktörleri oldu. Giderek birer cellada dönüşen bu askerler, zaman zaman kusma ya da ishale maruz kalabiliyor ancak perde açıldığında kendilerine verilen rolü oynuyorlardı. 101. Yedek Polis Taburu, ilk silah kullanma deneyimini 1942 Temmuz'unda Yosefov köyünde Kendilerine en ufak bir direniş bile göstermeyen 1500 yaşlı kadın ve çocuk karşısında yaşadı. Komutan savaş tecrübesi olmayan askerleri bir araya topladı ve onlara eğer içlerinde kendisini bu görevi yerine getirecek durumda hissetmeyen varsa yapmak zorunda olmadığını söyledi. Bu durumda bir adım öne çıkması yeterli olacaktı. Komutan bunu söyledikten sonra bir süre bekledi. Çok azı bir adım öne çıktı Ağızları aşağıya bakacak şekilde yerde yatan kurbanlar çırılçıplak halde ölümü beklediler. Askerler süngülerini yerde yatanların kürek kemiklerinin arasına sapladı ve hepsi aynı anda silahlarını ateşledi. AYNALAR Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Sel Yayıncı Tarihte Bugün İsa'dan sonra 455 milattan sonra yılında Vandallar, bu bir kabim, kralları Genserik yönetiminde liderliğinde Roma'yı yağmalamaya başlamışlar. Papa Leo, birinci Leo, Genserik'in e, kadim şehri yıkıp yakmamak, yakıp yıkmaması ya da şey eski vatandaşlarını, Rom, eski Roma'yı yani ve İşte vatandaşlarını da öldürmemesi için talepte bulunuyor genselikten. O da kabul ediyor Vanda e, lideri ve Roma'nın kapıları da kendisine açılıyor. Ama bunları yapmıyorlar ama büyük ölçüde yağma ve talan yapıyorlar tabii. Onun için gelmişler zaten çünkü. 1215 yılında milattan sonra da Papa Üçüncü Innoquenti Magna Karta'nın geçersiz olduğunu ilan ediyor İngiltere'de. Kral ve baronlar arasında varılan anlaşmaya 801 yıl önce daha doğrusu 799 yıl önce oluyor bu. Ne zamandı Magna Karta'nın ilanı hatırlıyor musunuz? 1215'te. 1215'te aynı yıl içerisinde geçersizdir evet, diyor. Geçersiz diyor ama kabul edilmiyor. Sonunda baranlar aklı çıkıyorlar yani. Hı hı. Geçen sene boyunca 800. yıl dönümünde okuma şansımız oldu. Temel hakları veren çok ilginç bir belge. 1349'da bugünse 6 bin Yahudinin Mainz'da, Mainz kentinde, Almanya'da öldüğü haberi var. Çok büyük bir salgın var. Veba, hıyarcıklı veba deniyor. Kabartılı böyle bir şey ve Büyük bir kara ölüm adlı Ama olay. Ama burada vebadan ötürü ölmüyorlar. Vebaya sebep olduğundan ötürü ölmüyorlar mı? Ha, evet. Evet. Evet. Doğru. doğru Affedersiniz. Doğru. Ben yanlış okudum. şehrinde Yahudilerden biliniyor Hıyarcıklı beba. Böyle bir suçlama yapılıyor. Cadı avı sonucunda. Evet. Yahudilerin üstüne kalıyor. Evet. Çok haklısın. Altı bin Yahudi'yi katlediyorlar. Siz sen getirdin bizim başımıza bunu ne diye. bu vaziyeti evet günün haberlerine geçelim çok yoğun haberler var ee, bir kere öncelikle Cerablus harekatı başladı Türk Silahlı Kuvvetleri Müşterek Özel Görev Kuvveti ve Koalisyon Hava Kuvvetleri operasyona katılıyor Anadolu Ajansı, Türkiye'nin koalisyon güçleriyle birlikte Suriye'ye operasyon başlattığını duyurdu. Bu çok önemli bir haber. Anadolu Ajansı aynı zamanda harekatın amacının sınırın terör örgütlerinden temizlenmesi ve hudut güvenliğinin arttırılmasına katkı sağlayarak... ...aynı zamanda Suriye'nin toprak bütünlüğünün öncelenmesi ve desteklenmesi olarak duyurmuş. BBC Türkçe'de aktarıyor bunları en net bir şekilde, belki de en tarafsız bir şekilde. Evet... Yani harekatta Suriye'den Türkiye'ye yeni göç dalgalarının önlenmesi ve bölgedeki sivil halka insani yardımların ulaştırılması da hedeflendiği belirtilmiş yapılan açıklamada. Anadolu Ajansı, Türk savaş uçaklarında Cerablus bölgesindeki IŞİD hedeflerini bombaladığını duyurmuş. 63 hedefe 224 atış gibi net rakamlar veriliyor haberlerin içerisinde. Evet. Sabaha karşı başlamış. Yaklaşık bir buçuk saat süren top atışında 63 hedefe 224 bu. Fırtına obüsleri denilen obüslerden 63 hedefe 224 atış gerçekleşti diye söyleniyor. Ardından savaş uçakları dört kez havalanarak bölgedeki hedefleri vurmuş. CNN Türk'ün bölgede derleme yapıyor biz Türkçe CNN Türk'ün bölgeden yaptığı canlı yayında Cerablus bölgesinden dumanlar yükseldiği ve iş makinelerinin sınır bölgesinde yol açma çalışmaları yaptığı görülüyormuş. Ya hatırlarsanız takip edenler için. Daha doğrusu bizim de söylememiz gerekiyor. Dün Gaziantep'in sınır ilçesi Karkamış'ta. IŞİD'in ele geçirdiği bölgelerden atılan hava mermileri nedeniyle büyük bir telaş yaşanmıştı. Valilik Karkamışlılara, o bölgedeki yaşayan insanlara daha güvenli yerlere gitmeleri konusunda uyarılarda bulunmuş sınır bölgesinde çeşitli askeri hareketlilikler vardı. Büyük bir kafilenin büyük bir özgür Suriye ordusu kafilesinin aynı zamanda Karkamış'ta kampa geldiğinden de bahsediliyor. BBC Türkçe'nin oradan yaptığı röportajlar var. Oradaki Özgür Suriye Ordusu'nun militanları tarafından militanlarıyla yaptığı röportajlar var. Aynı zamanda bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde özel haber özel haber olarak çıkmış. Karkamış'ta oso kampı haberi de var. Ee, aynı. aynı cerablus harekatı için hazırlanıyorlar diye diye de özel evet. haber fotoğraflı tanklar sınırda ilçenin boşaltıldığı haberi de vardı daha önceden. 1500-2000 savaşçının orada olduğu söyleniyor. Evet yani Türkiye resmen bir şekilde bu Suriye savaşının da içine ilk defa girmiş oluyor bu şekilde. Karadan Aslında da resmen karadan. Yani Daha önce çünkü bu e, Türkiye üzerinden sınırdan, Türkiye sınırları içerisinden asker taşıyıp Suriye'ye girme konusu e, Kobani'de de olmuştu. Kobani'nin kurtulmasını sağlayan operasyon sırasında da işte Irak'tan gelen Kürtler, e, Kürt militanlar Suriye'ye girmişlerdi. Şimdi Özgür Suriye ordusunun militanları da girip IŞİD'de savaşmak için Karkamış'tan E, gireceklermiş. Ama sabah saatlerinde özel harekat askerlerinin e, bordo belirlilerinde girdiğine dair çeşitli haberler vardı. BBC Türkçe'nin haberinde de göremedim o detayları. E, ama Karkamış'tan canlı yayın yapıyor belki takip etmek evet. mümkün olabilir. BBC Türkçe canlı yayında e, Anadolu Ajansı'ndan ve Hürriyet'ten de almak mümkün e, bu haberleri. CNN Türk ...ten de bağlanmış mesela... ...Posta Gazetesi Ankara Temsilcisi Hakan Çelik... ...böyle bir operasyon başladıysa... ...Şam yönetiminin mutlaka haberi vardır... ...yorumunda bulunmuş... ...ayrıca... ...Hürriyet Gazetesi'nin... E, ...yazarlarından da... E, ...daha önce... ...bu operasyonun başlaması yönünde... ...karar alındığı haberi de dün... ...vardı... ...çok... E, Abdülkadir Selvi. Abdülkadir Selvi evet, evet adını bir an için unuttum. Ben o da unuttum. belirtmişti. Yeni Şafak'taydı daha önce. Hürriyette geçti. Evet. Takip edebildiğimiz kadarıyla. Ve yani fırtına obüsleri ve çok namlulu roket atarlar C.N.R. deniyor onlara kısaltılmış olarak. Savaş uçaklarıyla bombalanıyor bölge ve önceden belirlenen IŞİD ya da DAEŞ ya da Deş hedeflerinin temizlendiği şeklinde e, açıklamalar var ama bu e, sıcak çatışma durumlarında daima sık sık rastlanan bir şeydir buna tabi çok önemli döneceğiz bu meseleye e, Türkiye ilk defa olarak ciddi bir şekilde karadan e, bu savaşın içine e, dahil oldu orada toprağa askeri de ayak basmış oluyor Evet Türkiye'deki darbe girişiminin ardından Suriye'deki politikalarda çok büyük değişiklikler var. Bir anda farklı cephelerde farklı çatışmalar çıkıyor. Bir anda eski düşmanlar eskiden yeni düşman haline gelenler tekrardan eski dost haline geliyor. Şu anda da en son gelen haberlere göre rejim kuvvetleri daha doğrusu Esad rejimine bağlı olan güçler Haseke civarında YPG'yle ile de anlaşmışlar. Yoğun bir savaş da orada vardı Amerika Birleşik Devletleri'nin de olaya müdahil olmak üzere olduğu bir çatışma anı vardı. Şimdi Haseke'de de yapılan anlaşmayla beraber Suriye rejiminin, Esad rejiminin içerisinde olduğu kuvvetlerin de Hasake'den çıkacağına dair çeşitli anlaşmalar yapılmış. Büyük orçuda alan kaybetmiş oluyor. Hasake'deki çatışmalar içerisinde de Esad rejimi. Evet. Bir, fakat bunun Esad rejiminin işte haberdar olduğu konusunda da bilgiler geliyor. Bugün Joe Biden, Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Joe Biden'ı da ziyaret ediyor. Ee, neler konuşulacağını bakacağız. Barzani'den de Türkiye'ye kritik bir Irak-Kürdistan Bölgesel Yönetimi, İKB'ye İKB Başkanı Mesut Barzani de Türkiye'ye gelmişti. Ardından da Tahran'ı ziyaret edecekti. Evet, DAEŞ ve PKK dahil olmak üzere terörle mücadele alındı diye bir açıklama var Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan. Hey, FETÖ dememiş mi? Dememiş ilk defa olarak. E, bakayım ama. Belli olmaz yani. Yani Yok, haberinde demiş. demiş mi? Irak Kürdistan bölgesinde FETÖ iltisaklı okulların ve kurumların faaliyetlerine son verilmesi yönünde gerekli adımların atılması da görüşüldü demiş. Yani buraya kadar gelmişler bir FETÖ konuşuldu. Bir yakın. Evet. Ee, Irak ordusunun da Musul'da ilerlediği haber var. Bu da önemli. Çok önemli bir haber. Musul'u geri almaya hazırlanan Irak birlikleri kente yakın Kayarra'da IŞİD'e karşı taarruza geçmiş durumda. Bu da Deutsche Welle'nin. Dolce Türkçe'nin haberi ee, gayet önemli bir gelişme. Yani Musul'a 60 kilometre mesafedeki Kayarada son kalelerinden biri olduğu belirtiyor Şidin Irak'taki ve Fransız haber ajansına Ajans France Presse'e yapılan açıklamada e, harekatı yöneten general Firas Beşar adını taşıyor. E, koalisyon güçlerince havadan da desteklendiğini söylemiş bu taarruzun. sıra Musul'un kurtarılmasında diyorlar. Yaklaşık bölgede 15 bin sivilin yaşadığı belirtiliyor Kayar valisi tarafından. Musul'da mı şeyde mi? Kayarra'da mı? Kayarra'da. Sadece Kayarra'da. Çünkü Musul etrafında 1.2 milyon kişi yaşıyor. Evet. Ve bu işte çok önemli. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği de bu harekat nedeniyle burayı terk edecek olanların sivillerin sayısını da hemen açıklamış. 1 milyon 200 bin kişi senin de söylediğin. Yani şöyle bir durum söz konusu. Yani Musul'a bir o, a, a, askeri operasyon düzenlenecek. Bu askeri operasyonu zaten kimin düzenleyeceği büyük bir soru işareti. E, geçen e, Felluce'ye yapılmış gibi şeyler mi yapılacak? E, milisler mi? İranlı komutanların başında olduğu Şii milisler mi bu işin başında olacak? Yoksa Irak Ordusu diye bir ordu kurulmuş olan ordunun organize bir e, saldırısı mı olacak buraya? Ama şöyle bir durum söz konusu. 1.2 milyon kişi yaşıyor burada. Buraya girdikten sonra bu 1 milyon 2 kişinin burada durabilmesi pek mümkün olmayacak. Nereye gidecekler? Nerede duracaklar? Nerelerde kamplar açılacak? Hangi yöne doğru gidecekler? Bunların düşünülmesi gerekiyor. Bodoslama gidildiği zamanda işte Birleşmiş Milletler de uyarıyor. Çok ağır bir uyarıda bulunmuş. Yani e, insani faturası çok ağır olur demiş. Büyük insani etki olur demiş. Yani şu ana kadar Bu sözünü ettiğimiz rakamın sadece onda biri. 120'den fazla, 120 binden fazla kişi yerlerinden olmuş Mart ayından bu yana. Yani 5 aydır 5 aydan biraz fazla bir zaman içinde kentin güneyindeki bölgeleri IŞİD'den ya da dev, İslam devletinden temizleme evet, amaçlı saldırılar nedeniyle onların da ha, harap yani 120 bin kişi ya yani onda biri zaten bahsedilenin e, yerinden yurdundan olmuş açıkta kalmış feci. Şimdi 15.000 sivil kasabada mahsur kalmış diyor Kayar Belediye Başkanı Salih Elcuburi. Ancak çoğu IŞİD militanı ya öldürüldü ya da kaçtı diyor. Evet. Şimdi 400 bin kişinin kentin güneyine bu birleşimi BBC Türkçe'nin haberinde var bu. Şiilerin olduğu bölgeleri doğru. Efendim? oldu. olduğu, şiil evet. milislerin olduğu bölgeye doğru. Yine. 250 bin kişi doğuya. Doğusunda da işte Işidin Suriye'deki o çöle, çorak toprakları var. var. Zaten her taraf çorak Yok. aslında. Evet Yok. doğuda da doğu, doğuda gene bir operasyon var. Batısında var çorak topraklar. yüz bin kişi de Batıya doğru kaçması bekleniyor. Yedi yüz bin kişinin sadece e, buradan bu şekilde kaçması bekleniyor. Edwin Edwards adlı Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği sözcüsü Cenevrede bir basın açıklaması yapmış. Oradaki askeri operasyonun insani etkisi muazzam olacaktır. Bekleniyor demiş. Yani Musul'dan kaçan o biraz önce sözünü ettiğimiz 120 bin kişiyi barındırmak için daha henüz planlar yapılıyor düşünün yani e ve altı yeni mülteci kampı kurmayı öneriyor bu şimdilik kaçanlar 120 bin kişi şey, şu, şu olay mı gerçekleştiği zaman hükümete bağlı olarak Irak hükümetine bağlı olan güçler geldiği zaman bu insanları evlilerini terk edecekler ve kamplarda yaşamaya başlayacaklar bunun için mi plan yapılıyor şu anda Hayır bu kaçanlar için anladığım kadarıyla yani geçen Mart ayında şiden kaçan şiden ya bu şidden tamam, yani temizleme operasyonları anladım. var Hı? onlar da o sırada kaçıyorlar şimdi yeni kamplar gerekiyor mevcutlar için bile kamp yok yeni kamplar içinde hem arazi lazım ki kimsenin verip vermeyeceği belli değil hem de fon para onun da kimin vereceği nasıl vereceği veya da verecek mi o da belli değil? Edward şöyle net bir şey söylemiş. Edwards, yüksek komiserlikten ilerleme kaydedebilmemiz bu iki şeyi bulmamıza bağlı demiş. Bir arazi, iki fon. Yani şu ana kadarki rakam zaten 4 milyona yakın. 3 milyon 800 bin Iraklı evinden, yerinden, yurdundan olmuş. Mezhep çatışmaları nedeniyle 1 milyon daha var. Etti 4 milyon 800 bin kişi yani 5 milyona yakın insan 2004'te IŞİD'in ele geçirmesinden bu yana bu durumda. Şimdi bu iş Irak'ta böyle. Ama yani gibi. düşünsenize Musul gibi bir yerde yaşıyorsunuz, sivilsiniz. Yani bu gibi olan şeylerle ailenizi taşıyamadığınız için belki de yani herhangi bir sebep de olabilir. Musul'da kalmışsınız, başka yere gidemiyorsunuz ve bekliyorsunuz şehrimize ne zaman girecekler ardından nasıl çatışmalar çıkacak Ve ardından da hangi kamplarda ne şekilde yaşayacağız diye bir bekleme bekleyiş halindesiniz. En kısa zamanda olacak denilen de dedikodular etraflarda dolaşıyor gazetelere baktığınız zaman mesela. Türkiye'de bile bunu görebiliyorsunuz en azından. Yani bir milyondan fazla insan bu düşünce altında şu anda. Ne yapacağız? Nereye gideceğiz? Nasıl yaşayacağız? Hangi kamplarda? Çatışmalardan sağ kaldığımız takdirde diye düşünüyorlar muhtemelen. Evet. Çok... Son derece cehennemi bir ortam olduğu konusunda hiçbir şüphe yok. cenab sivillerin durumuyla alakalı hiçbir şey okudunuz mu? Hayır, ona bakıp duruyorum işte sürekli olarak ve bulamadım. Ama tekrar e, yeni haberlerle sürekli yayın halinde ol olmaya çalışacağız herhalde. Bu arada çok önemli birkaç haber daha var. Son dakika haberi bu. BBC'den yaklaşık bir yarım saat önce ya da en fazla 45 dakika önce aldığımız bir haberde İtalya'da deprem var. Büyük bir deprem haberi geldi. 6-10'da iki büyüklüğünde Richter ölçeğine göre merkezinde, İtalya'nın merkezinde ilk ulaştığımız habere göre en az 6 kişinin öldüğü ve diğerlerinin de pek çok sayıda insanın da enkaz altında kaldığı bildiriliyor İtalyan yetkili, resmi yetkililerine göre. İtalya'nın 336 yara saatle meydana gelmiş ve Peruca şehrinin 76 kilometre güneydoğusunda gelmiş çok derinliği az olduğu için çok yüksek olması 10 kilometre derinlikte olmuş ...fay kırılması hı hı. USGS'ten yani Amerika Birleşik Devletlerinin jeolojik kuruluşundan gelmiş. ve bir şey oradaki şehirlerden birinin belediye başkanı kendi, şe kendi şehrinin kasabasının ya da yarısının yok olduğunu belirtmiş. Korkunç haberler evet. yani. Roma'da duyulmuş 20 saniye kadar sallanmış. Şeyler. Roma'da mı sallanmış? Evet. La Republika'nın gazetenin haberine göre Akkumoli diye bir kasabada Enkazın altında dört kişilik bir aile bulunmuş. O da belediye başkanı Rai televizyonuna söylemiş Stefano Petrucci. Bu arada Pescara del Tronto adlı yakındaki bir kasabada da iki kişinin daha öldüğü haberi var. Ama çok sayının artmasından korkulduğuna dair haberler var. Onu da takip ederek yine haber geldikçe belirtmeye çalışacağız. Bir son dakika haberi daha var. Tayland. Tayland'da Tayland iki bomba patlamış. Pattani'de çok büyük. Tayland'da dünyanın en büyük turizm merkezlerinden biri biliyorsunuz. Orada bir askeri darbe oldu ve durum çok karışık. Aynı zamanda e, gece saatlerinde yani ...bir otelin yakınlarında... Evet. ...batıları turistlerin ...rağbet ettiği battani de... ...bir küçük bir otelin önündeki bir araca yerleştirilen... ...bombanın yol açtığı büyük bir patlama olarak... ...tasvir edilmiş Sputnik'in... ...internet sitesinde en az sansürsüz bir, girebiliyor Sputnik'e... ...en az bir kişi ölmüş... ...ve 30 yaralı var deniyor... Evet ...birinci patlama... ...bir Southern Hotel... ...diye bilinen bir yerde... ...o da turistlerin gözdesi bir yer... ...patlama... ...otoparkında olmuş onun... ...hiç ölen ya da yaralanan yok... Ee, ...ama ikincisinde... ...bir otelin girişinde... ...bir e, otobüs... ...şey kamyon... Hmm. ...da patlama olmuş... ...karaoke hmm. e, barında... <gülüyor> ...ve bir masaj... ...meşhur Tayland masajının yapıldığı bir yerde... ...ve bir ölü... 30 yaralı olduğunu söylemiş... Ee, ...hatta... 32 bir personelden... birisinin söylediğine göre... ...hastanedeki bir personelden... ...otuz ikiymiş... ...beşi de kritik durumdaymış... ...yani hepsi Tay... ...şeyleri... ...ismini vermemiş bunu söyleyen hastane çalışanı... ...personeli. Bu ay içerisindeki ikinci olay bu. yani Daha önce Tayland'ın güneyindeki dört kentte meydana gelen patlamalar vardı... ...üç kişi hayatını kaybetmişti... ...yetkililer... Surat Tani ve Phuket patlamalarında 3 kişinin öldüğünü ve aralarında turistlerin de bulunduğu 35 kişinin yaralandığını söylemişlerdi. İçinde bulunduğumuz ayın 12'sinde. Evet Bangkok'ta yani başkent merkezinde tamamen bir Hindu tapınağında e, turistlerle dolu bir yerdi. Geçen Hin seneydi o. Ee, Hindulara yapılan saldırı geçen sene mi? miydi? Yanlış mı hatırlıyorum? E, evet galiba Evet 17 Ağustos'ta başkent Geçen yıl 17 Ağustos'ta evet, yani Bir yıldan biraz fazla olmuş 20 kişi ölmüş ve 120 kişi yaralanmıştı Ama bu benim biraz önce anlattığım 4 kentte patlamalar yeni Yeni. Yani orada da 35 kişi yaralanmış 3 kişi hayatını kaybetmişti biz veremedik bu haberi Açık gazete içerisindeki bu son Türkiye'deki yaşananlar Domine ettiği gündem, gündem dolayısıyla Ama Tayland'da da bu patlamalar Yani şu andaki görünüş itibariyle istisnai bir durum gibi durmuyor Artık sıklaşmaya başlamış Hani evet yani dünyanın çok çeşitli yerlerinde olduğu gibi bu şeydir 2004'ten beri de düşük yoğunluklu bir savaş var aslında iç savaş gibi bir şey var ve zalimce bir savaş hükümete bağlı devlete bağlı kuvvetler ile isyancılar tarafından alt, yani son 12 yıldan beri 12 yıl oluyor. Altı bin beş yüzden fazla insan bu pattani yala ve narativat e, kentlerinde, eyaletlerinde ya da olmuş. Yani ardından, Malazya sınırında bir sonuncusu. Ardından da ne oluyor? O ülkenin ana gelir kaynaklarından bir tanesi olan turizm sektörü bitiyor. Bitme noktasına geliyor. Aynen Türkiye'de olduğu gibi ve aynen Fransa'da olduğu gibi. Dünyanın en çok ziyaret edilen şehri Fransa'nın başkenti Paris'te geçen yıl düzenlenen Eş zamanlı IŞİD saldırılarının ardından bu yıl içerisinde de düzenlendi Fransa'nın başka bölgelerinde e, liste. IŞİD saldırılarının ardından bölge turizminin şu ana kadar 850 milyon dolarlık bir kaybı uğradı açıklanmış. Evet bu da çok... 850 e, milyon dolarlık bir seneden kısa bir süre içerisinde belki de. E, turizm sektörü de tabii e, Fransa ekonomisinin çok önemli bir şeyi. Yani, yani Paris dünyanın en çok bir kere e, turist alan. Kenti, hepsi, herkes yani birçok ülkeden daha fazla sadece Paris kenti alıyor. Zaten baktığınız zaman da bu yaptığı saldırıları nereye hedef aldığına e, geçen Kasım ayında 8 canlı bombadan ve bir tetikçiyle barlar, restoranlar, konser salonu ve futbol stadına esnamanlı saldırılar düzenlenmişti. Batakılan konser salonunda düzenlenen saldırıda yüze yakın insan hayatını kaybetmişti. Kültürel aktivitelerin yapıldığı turistik yerlere yapıyorlar bu saldırıları zaten. Evet Paris'in de yer aldığı Île-de-France bölgesi var. Otel doluluk oranlarında yüzde sekiz buçukluk bir düşüş yaşanmış ilk altı ay içinde. Yabancılarda yüzde on bir buçuk, yerlideki düşüşte yüzde beşe yakın olmuş. Ve Japonlarda mesela büyük bir kayıp var. Yüzde kırk altı virgül ikilik bir kayıp. Ruslarda yüzde 35, Çinilerde yüzde yirmiye yakın, Amerikalılarda Amerika Birleşik Devletlerinden gelenlerde ise yüzde altıya yakın bir kayıp, ciddi kayıplar var. Turizm sektörü ekonominin yüzde yedisini oluşturuyor. Belki Kencom'dan aldığımız bir haber bu da ve Fransa'yı geçen yıl 85 milyon insan ziyaret etmiş, bunun 16 milyonu da yüzde yirmisinden fazlası beşte birinden fazlası da sadece Paris'te on milyon insan gelmiş yani. Fakat bu azalma 850 yüz elli milyon dolarlık kayba yol açmış ve daha da artmasından endişeleniyor. Galiba herhalde. bu bilgiler Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi'nin hazırladığı son rapordan. Çünkü aynı raporda Brezilya'dan da bahsediliyor. Olimpiyatların gerçekleştirildiği Brezilya. Olimpiyatlardaki Brezilya'nın ya da olimpiyatların gerçekleştirildiği Brezilya'daki durum ne diye merak edecek olursanız Ee, olimpiyatlara rağmen sektördeki büyüme tahmini 0.9'dan eksi eksi 0.9'dan eksi 1.6'ya çekilmiş Brezilya'da da. Yaramamış şey yani. O Yaramamış, olimpiyatlar. evet. Yani boşu boşuna. Boşu boşuna değil tabii ki de. Olimpiyatlar evet. da bitti bu arada. Cumartesi detaylı şekilde konuşuruz. Bir ufak not da ekleyeyim Tayland'la ilgili olarak da bu ülkede bir referandum bu ay. yapılmıştı askeri ordunun desteklediği Tayland'da bir darbe hükümeti var aslında. Evet. Askerin desteklediği böyle bir referandum ülkenin pek çoğunda geçtikten sonra bunu onaylayan bu patlamanın olduğu 3 eyaleti savaşın ve düşük yoğunluklu çatışmaların devam ettiği bu 3 vilayette Yala, Pattani ve Narativatta geçmemiş. Kuvvetler reddetmişler yani orada bir ciddi farklılık göze çarpıyor. Bu ilgi Onu ilgi da belirtelim. Oluyor. Evet yeni. Yani, Burada Roy. Kime peki o zaman şey yapmışlar? Emri kom e, komutası altında da. E, ayaklanmacıları destekliyorlar anladığım kadarıyla. Evet, tamam e, o yüzden de oralarda patlamalar. Şimdi nasıl var. olacak? Kuzey Tayland Güney Tayland gibi bir şey mi yoksa Doğu Tayland Batı Tayland? Libya'da da durum aynı sahneye yakın bir şey. Evet. Libya'da da işte birbirinden fazla, iki farklı hükümet var. Bir de aynı zamanda ishit var. Üçgen şeklinde herkes birbirlerini e, vuruyor. Evet, şimdi e, Libya asker de soktu Amerika Birleşik Devletleri sevdiği taraftan ama hangi e, hükümetin desteklediği hangisine karşı olduğu bir belli değil tam bir kaos hali de orada da cereyan ediyor yani 2003'te daha doğrusu önce Afganistan'da ama daha sonra asıl e, 2003'te ortaya çıkan istila ve işgalle, işgalle beraber dünyanın haritası galiba bir daha değişmemek üzere çok önemli bir değişikliğe uğradı. Bunun hesabını yapmaya devam edeceğiz. Ee, şeyden de e, son olarak bahsedelim. Olağanüstü hal şartlarından yararlanarak Türkiye'de gazetecilerin e, hapsedilen gazetecilerin sayısı da 94'e ulaşmış. Türkiye'nin dünyada en çok basın özgürlüğünü e, şey yapan Zedeliyen dadusu, kilit altına alan ülkelerden biri neredeyse birinciliğe doğru gittiğini gösteren çok vahim şeyler var. Yani bu rakamada göz altına alınan Özgür gündem gazetesi genel yayın yönetmeni e, Zana ya, e, Zanabilir ya da ya, Zana, Zana Kaya, Kaya ya da Bilir Kaya olarak nitelendirilebilirsiniz. Yazı işleri müdürü ve İnan Kaya, İnan Kızıl Kaya dilim dönmedi. Çok özür dilerim İnan Kızıl Kaya, yazı işleri müdürü İnan Kızıl Kaya'nın 22 Ağustos'ta tutuklanması üzerine bu rakama ulaşmış oldu Türkiye. Evet şu an Türkiye'de olağanüstü halde darbe soruşturması kapsamında tutuklanan 51 gazeteci, olağanüstü hal sırasında darbe soruşturması dışında tutuklanan 9 gazeteci, etti 60 ve olağanüstü hal öncesi tutuklanmış 33 gazeteciyle beraber toplam. 94 gazeteci, gazete sahibi ve imtiyaz sahibi tutuklu bulunuyor. Bu dehşet verici bir e, rakam. Bunların arasında işte Meydan Gazetesi'nin muhabirleri, Eski Can e, medya direktörü, Eski Zaman Gazetesi muhabiri, Haberdar muhabiri, e, TRT'den giden, TRT'den e, tutuklanan insanlar var. Aynı zamanda Zaman Gazetesi gibi gidiyor. Hürriyet muhabiri de var. Arda Akın o da tutuklandı. Yarına bakış var, zaman var, yeni hayat var. Birçok gazetenin birçok çalışanı e, gözaltında liste. Çok uzun T24'ün internet sitesinde o bu kalp, görebilirsiniz. Bütün tam liste var. Evet. evet önemli. E, belirtelim onu. Bir de e, Aslı Erdoğan için Özgür Gündem Gazetesi'nin yayın danışma kurulunda bulunan e, tanımış yazarlardan Aslı Erdoğan'a destek için yazı nöbeti başlatıldı. Aslı'nın arkadaşları tarafından başlatılan nöbette her gün bir yazar sanatçı, yazar ifade özgürlüğünü savunmak üzere yazılar yazıyor. Zülfü Livaneli'nin yazısı da var. Kendi dilini kesen devlet diye ee, böyle bir şey var. Bir de son olarak şey de söyleyelim. Ee, olağanüstü hal ve kanun hükmündeki kararnamelerin durumu üzerine e, çok ayrıntılı bir inceleme de GNT24'te görmek mümkün. Profesör Doktor Oran ve Oya Aydın'ın birlikte hazırladıkları ve kanun hükmündeki kararnameler sonucu 90 bine yakın insanın işinden atıldığı, tutuklandığı, avukatıyla bile görüştürülmediği ve bunun o hal şartları içinde hukuksal temeli olup olmadığı, konu bak yani sınırlamaları Anayasa Mahkemesi'ne gidilip gidilemeyeceği, açılmış dava olup olmadığı, Anayasa Mahkemesi'nin kendi üyelerini görevden atarken verdiği kararda nedendi? Hukukken yapılabilecek, yapılamayacak olan şeyler Aa, ana, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ahim bu konuda nasıl bir tavır alır? Ve özellikle de mesela önemli bir şey daha önce pek duyulmamış Cumhuriyet Türkiye'sinde bir şey. Mal varlıklarına, para menkul, gayrimenkul hatta emekli maaşı ve sosyal güvencelere el er konmasının hukuksal temeli nedir diye çok Ayrıntılı hazırlanmış bir rapor var. C gayet etraflı bir referans listesiyle bugüne kadar çıkan yazılarla ilgili referans listesi, bunu da T24'ten görmek mümkün. Şimdi bir ara verelim. Açık gazde. The Who grubundan dinledik. Summertime Blues, Eddie Cochran'ın standart şarkısı rock. Rock devrimini yaratan şarkılardan bir tanesi. Yaz bunalımı. Gençlerdeki Angst diye adlandırılan şeyi en iyi anlatan şarkılardan biri olduğu söylenir. O kadar dertliyim ki derdimi Birleşmiş Milletler'e götüreceğim diyor. The Who grubundan dinledik bunu. Keith Moon'un da e, Moon the Noon diye Delil Muğundiye'de adlandırılan davulcusunun doğum günü. Dündü 23 Ağustos 1946'da doğmuş ve kendisi 1978'de genç yaşta hayata veda etmişti. Irak grubunun çok tanınmış davulcusu. Biraz böyle deli bozuk bir adam zaten. Ona da bir günaydın demiş olduk. Şimdi çok sayıda haberimiz var ama Biraz da haber takibi yapalım. Burası Açık Radyo. Açık Radyo'nun Açık Gazetesi. Saat 8.45'i biraz geçiyor. Ve Türkiye'nin Suriye Savaşı'na bir şekilde karadan ilk defa dahil olduğu bir durumdan bahsettik. Devam ediyor. Selam, sıfır noktasında olduğundan bahsediliyor bazı e, askeri birliklerin girdiğinden koridor açılmaya çalışıldığından bahseden haberler vardı etrafta ama akşam saatlerinde top çatışlarıyla başlayan bu çatışma hali ardından uçakların da bombalamasıyla beraber yüksek noktaya ulaşmış Amerika Birleşik Devletleri'nden yapılan ilk açıklamada da tansiyonu yükselttirmemeye çalışıyoruz şeklindeymiş. Evet, yani Tansiyon yükselmesini engellemeye çalışıyoruz. Bir buçuk saat hatta bir saat kırk beş dakika içinde altmış üç hedefe o ve roket atarlarla iki yüz yirmi dört atış yapılmış. Sonra iş makineleriyle geçit açma çalışmaları sonra da kara harekatı başlamadı geçit açma çalışmaları sürdü de, dendi. Ama Türk Silahlı Kuvvetlerine ait savaş uçakları da Cerablus'taki IŞİD hedeflerini bombalamış durumda Son dakika haberleri olarak geçen haberlerde detayları görebilmekte de mümkün geliyor. Yasaklı bölge ilan edilen yerler var. Harita üzerinde çizilmiş eee tam karşısındaki büyük bir bölge yasaklı bölge ilan edilmiş. Özel güvenlik bölgesi daha doğrusu. Bu askeri harekat nedeniyle Gaziantep valiliğince e bazı yerler özel güvenlik bölgesi ilan edildi diye Rusya'nın CNN Türk'ün haberinde. Evet Reuters'ın haberindeyse Türk Silahlı Kuvvetleri özel kuvvetlerinin Suriye topraklarına ayak bastığı haberi verilmişti. Bu önemli bir gelişme. Başbakanlıktan yapılan ilk açıklamada bu sabaha karşı dörtte başlayan bir şeydi. Yani aslında e, dört saat bile olmadı. ya da dört dörtte mi dedim evet beş saate evet. yakın bir durum var başbakanlıktan yapılan açıklamada da TSK ve koalisyon hava kuvvetleri tarafından Cerablus bölgesinin daha işten ya da IŞİD'den temizlenmesi amacıyla askeri hareket başlatıldığı duyuluyor bu NTV'de NTV'de yer alan haberde de. ...Türk Silahlı Kuvvetleri, Özel Kuvvetleri... ...Suriye topraklarına girdiği... ...belirtilmiş. Bu da hem Reuters'dan... ...hem de NTV'den aldığımız... ...bir haber oluyor. Anadolu Ajansı da... ...Cerablus'ta IŞİD'i vurdu deniyor. Daş unsurlarından... ...temizlenmesi amacıyla başlanan. işte hem fırtına... ...obüsleri kullanılıyor hem de çok namlulu... ...roket atarlar ÇNR diye... ...kısaltılıyor o da. Arkasından da savaş uçakları... ...bombardumanı var... BBC'nin haberindeyse yenilenmiş bir durumu var mı bilmiyorum ama ee, şöyle yani Türkiye pazartesi Carablus'taki IŞİD ve Menbiç yakınlarındaki Kürt YPG hedeflerini de Topçu Ateşi'ne tabi tutmuştu. Evet. Carablus'a yaklaşık 15 km uzak Buradaki Menbiç, PYD'nin öncülüğündeki Suriye Demokratik Güçleri tarafından geçen hafta, pardon evvelki hafta, önceki hafta ...IŞİD'den geri alınmıştı... ...geçtiğimiz gün çok ilginç bir gelişme oldu... ...PYD'nin Cerablus Askeri Meclis Başkanı olarak nitelendirdi... ...yani PYD ile beraber... ...Mimbiç'e doğru ilerleyen Suriyeli... ...Üzgür Suriye Ordusu'na ait olduğu söylenen birliklerden biri... Cerablus Askeri Meclisi Başkanı olarak kendini tanıttı ve Türkiye'nin Cerablus'a karşı yapacağı operasyonlar karşısında kendilerini bulacaklarına dair bir açıklama, bir deklarasyon yayınladı. O bildik görüntülerle ellerine bildiri almışlar ve açıklama yapıyorlardı Türkiye'ye karşı durulacağı şeklinde. Bunu söyleyen Abdülsettar El Cadiri bu açıklamadan yaklaşık 8 saat sonra bir suikastle öldürüldü. Abdülsettar El Cadiri diye yazıyor. Bu konuya gibi. yazmış. Evet, o da yani Türkiye'yi cerablus ve Membiçe müdahale etmemesi konusunda uyaran kişi ki bir komutanmış. Ben ilk defa gördüm özgür suryordusunda bu şekilde bir açıklama yapan kişiyi. Evet, ve Svisvikas'la öldürülmüş. Evet. İki kişi de yakalanmış ve sorgulanıyormuş. Evet, öyle bir detay geldi ama hiç onun ufak detaydı. Daha fazla genişletilmedi o detay. Yani, ...Türk ajanları tarafından öldürüldü söyleniyor. Evet, yakalayanlar Kıvanç'ta bu kişilerin bir ajan olduğunu iddia ediyorlar diyor. Evet, evet. Kıvanç, 23 Ağustos tarihli kendi sitesinde blogunda yazdığı yazıda. Hümet Kıvanç bu aralar Tanrı Suriye'ye odaklanmış oradaki bölgeyi evet. takip ediyor. Ve ilginç ve iyi bir şekilde takip ediyor, onu da söylemek lazım. Evet, yani El Cedir de mesela sıradan biri olmadığını da böyle bir ayrıntılı bilgi vermiş. Nasıl bir şeymiş, onu ben bilmiyorum. Ee, askeri konsey başkanı seçilmiş. Cerablus askeri konseyi ilan edildikten sonra yani evet, deklar edildi. Işte. E, evet. Menbiş'in kuzeyinde işimiz bitti açıklamasının hemen arkasından sürpriz bir şekilde Cerablus askeri konseyi ilan edilmiş. Onun başkanı işte. Deklarasyonu okuyan kişi. Kişi başkan olarak şimdi e, diyor ki e, Abdülsettar Elcedir diyor. Onun kuzeni Yusuf Elcedir de ...ya da başka bir adı varmış... Onun, ...Ebu Fahret El Cerablusi diye... ...2012 Aralık'ında öldürülmüş o da. Hmm. Ve Suriye ordusunda albaymış... ...ayrılıp isyancılara katılan biriymiş... ...Halep'te Tevhid Tügaylarına komuta ediyormuş... ...silahlı grupların genel kurmay başkanı gibi... ...olduğu tırnak içinde e, ifade ediliyor diyor... ...silahlı muhaliflerin Halep Piyade Okulu'nu ele geçirdiği çarpışmada ölmüş... Kendi saflarında çok sevilen bir lider oldu söylenir gibi biraz da dedikoduyla karışık bilgi veriyor. Ya yani Tevhid Tugay'ları Müslüman kardeşlerle beraber çıktı yakınlığıyla bilinen bitti miydi? Evet. Türkiye ile de aynı, aynı zamanda yakınlığıyla biliniyordu. Ama şimdi çok seyyala esnek bir şey değişiyor sürekli olarak anladığım kadarıyla. Yani rejim muhalifleri arasındaki şöhretin... Bu, bu göreve seçilmesinde de Yusuf El Cedir'in şöhretinin payı olduğu söyleniyordu. Saygınlığı olan sözü geçen bir aile bölgede deniyor. İslam Devleti örgütü işgaline uğradığında direnmeye çalışmış. IŞİD'in üstesinden gelemeyince 2014'te Kobane'ye göçmüş aile, El Cedir ailesi. Son dönemde de kendi silahlı güçlerine sahip olan bu güçlü aile topraklarını geri almak için Işid'de yapılan savaşa etkin bir şekilde katılıyor diyor. Böyle bir bilgi var. İsmail Saymaz da takip Aşiret ediyor. İşte da var. Işid'in hedefinde 18 şehir olduğunu yazmıştı gazeteci İsmail Saymaz da. Haber Türk'te Işid'in Gaziantep saldırısını değerlendirirken Polis raporunda yer alan bir başka iddia'yı da gündeme getirmiş. Bu da e, önemli sayılabilir. Polisin ikinci raporunda İŞİD'in 18 şehirde eylem yapabileceğini belirtmiş. E, kıyı şehirleri var, mesela Antalya. Bunlardan birisi diye turizm merkezlerinden e, azalmış olsa bile son zamanlardaki şey Rusya ile vesaireyle girişiminden dolayı. Denizli, Konya, Kayseri, Konya e, saydım Diğer Diyarbakır, Şanlıurfa var ve özellikle de e, Alevilerin ve Kürtlerin bulunduğu noktalar, bence Cumhuriyet Halk Partililerin bulunduğu noktaları da hedef alacakları gibi bir bilgi var ve yani, hafife alınacak. İç savaş çıkarma yönelik. Evet öyle oldu anlaşılıyor. Bu bilgilerde daha önce IŞİD'in Türkiye emiri olarak nitelendirilen, Türkiye'deki bölgelerin emiri olarak nitelendirilen kişinin bilgisayarlarında bulunmuş notlar. Hani şey diyorlar ya bir anda şaşkınlık yarattı. Düğüne saldırı, kimse tarafından beklenilmeyen bir saldırı olarak nitelendiriliyordu. Fakat bu İsmail Saymaz'ın söylediği şeylerde ele geçirilen belgeler arasında bunlar net bir şekilde evet, belirtiliyor. Var. Ama kimse kimsenin bakmıyor. Düğününe, Çok acayip bir şekilde. işte evet. O kısmı var. Bakmaması kısmı var. Bir de bu saldırı yapıldıktan sonra hiç kimsenin beklemediği bir saldırı olarak nitelendirilmesi evet. durumu var. Yani bu raporlarda devletin elinde, emniyetin elindeki raporlarda bu durum net bir şekilde belirtiliyordu. İsmail Saymaz'ın notlarının öneminin altını bu şekilde çizmemiz gerekiyor. Turizme karşı yapılacak olan saldırılardan bahsediyor. Turistik bölgelerdeki yabancılara karşı yapılmış olacak, yapılması istenen saldırılardan bahsediliyor. İşte biraz önce de bahsettiğiniz gibi iç savaş çıkarabilecek noktadaki saldırılardan aynı şekilde bahsediyor. Bir önemli nokta ilave ediyor. Hafife alınabilecek bir örgüt saymamak lazım. Kesinlikle diyor çünkü aynı zamanda mesela Antep'te Gaziantep'te emniyet ve askeriyenin bulunduğu yerleri tespit etmişler. Tespitte bulunmuşlar yani askeri. E, fotoğrafları çekilmiş. Bir başka noktada da valilikler ve resmi kurumlarında tespiti yapılmış. Bunlara eylem hazırlığı var. Yani valiliklere de e, baz, bazıları mayınlı, e, mayın hazırlıkları var. Evet. Depoları basıldı. Amonyum nitratlar yani gübre olarak kullanılan bombalar. ...ve bombalar da varmış. Öyle hafife alınacak bir durum yok. Ciddi hazırlıkları var diyor saymaz. Bu amonyum nitratı da çok, parantez içinde söyleyeyim. Literatürümüze galiba şeyle girdi. El-Kaide'nin İstanbul'daki HSBC binası ve İngiliz konsolosuna yaptığı saldırılar sırasında girdi. Şimdi hala aynı şeyi konuşuyoruz. Amonyum nitratla gayet basit bir şekilde yapılan büyük patlayıcıların nasıl ortaya çıkabileceği durumu... Yani her, her evde depoda inşa edilebilecek, iman evet. edilebilecek bir şey. Eylemden önce de her bölgeye gözlemci gönderilmiş. Dosyadan anlıyoruz ki diye bitirmiş saymaz. 2015 Ekim gibi Antalya'da gözlemci göndermişler. 2015 sonlarına doğru. 2015 sonlarına doğru Antalya'da şey yok muydu? G20. Yanlış mı hatırlıyorum? Evet. Devletin elinden g 20 Mehmet temsilci göndermişler acaba? Evet yani çok ciddi bir şey bunu da söyleyelim ee, dünyanın genel haline Sözlerimce. Türkiye'de yani resmen bir savaşın içine e, bodoslama diyebileceğimiz bir şekilde girmiş olabiliyor. Ordunun durumu da tabii tam e, başarısız da olsa ciddi e, tahribat yaratan. Darbe girişiminden sonra ordu içinde hem tutuklamalar, hem gözaltılar, hem soruşturmalar, hem de aziller ve tasfiyelerle birlikte biraz karışıklık var. Hazırlığını etkileyebilir. Başka bir iki şeyden de bahsetmek istiyorum. Tabii. Bu savaş durumundan değil sadece. E, Tayland'da ve Fransa'daki durumları da bahsettik. İtalya'daki depremden bahsettik. Bir de Zika. Çok ciddi alınması gereken bir şeyden bahsedelim hemen. E, bu mikrosefali denen kafatasının küçük beyninin ve kafatasının küçük doğmasına sebep oluyor. Hamileler yakalanırsa bir sivrisinekten bulaşan bir şey. Bu Brezilya'da çok büyük bir kaygı yaratan birçok rapora yer almıştır. Yalnız Amerika'ya da sıçramış olduğu belirtiliyor. Hatta o kadar ki Amerika'nın da en büyük turistik yerlerinden biri sayılan Miami'de, Florida'da Dade County'de e, pek çok doğrulanmış olay var yani yarar olarak geçmiş zika virüsünün yaygınlığı e, tamamen e, bağlanmış mikrosefali denen olaya bağlanmış durumda bebekler enfeksiyona uğramış annelerin karnından çıkınca anormal şekilde küçük kafalarıyla ve başka sağlık problemleriyle doğ, doğ, doğuyorlar büyük bir trajedi yani bireysel ailevi trajediler yol açıyorlar ve e, Turizm Bakanlığı vesaire işte kim ilgileniyorsa Sağlık Bakanlığı e, Centers for Disease Control diye bir yer var orada yani hastalık e, denetimi e, merkezinden bir açıklama yapılmış Wynwood ve Miami Beach işte e, Miami plajında Ee, hamile kadınların denize girmemesi, oralara gitmemesi uyarısı var Amerika Birleşik Devleti'nde. Bu çok önemli bir Denize girmekle bulaşan bir hastalık mı? Hayır. Neden böyle bir şey söylüyorlar? Ama Gir orada dolaşıyor işte virüs. Hmm. Orada yerleşmiş. Gidersen denize girmekle ilgili değil plaja gidersen orada e, sivrisinekten geçebilir hmm. ve mikrosefeli olabilir diyorlar. Federal yardım istemiş zaten Miami Beach valisi Miami Beach bir yerin adı kasabanın. Yani Miami plajı adlı bir yer. Bu bir yer. Ve federal yardıma ihtiyacımız var demiş. Fona ihtiyacımız var. Bu bayağı Louisiana'ya ve Teksas'a da yayılabileceğinden korkuyor. Bu şeyin demokrasinin anı dünkü birinci haberiydi. Bu Benim korktuğum şey Louisiana'ya yayılması. Çünkü zemin çok müsait. Yani Amerika Birleşik Devletleri 2012 yılındaki sendik kasırgasından sonra... En büyük doğal Afrika'da olarak nitelendirdikleri Louisiana'daki sel felaketinde birçok hep sular altında şu anda. Binlerce kişi barınakları sığınmış durumda. Obama e, tatil yapıyordu o esnada. Ve kesip gelmiş. Kesip ama çok geç geldi ama ve kalbim kırıldı demiş. Evet dondurma yerkenki fotoğrafları çıkmıştı ardından tatili kez çağrıları yapılmıştı. Obama eli ağzında böyle çok şaşkın bir şekilde enkazların arasında yürürken televizyon kameralarının ayrılmasından sonra bile tüm ülke evlerinize dönünce ve hayatlarınızı yeniden kuruncaya kadar size yardım etmeye devam edecek şeklinde konuşmuş. Nobel evet. Ödüllü Devlet Başkanı evet. Barack Obama. En az 13 kişi öldü. 40 bin ev. Hatta belki de 60 bine çıktı sonra hatırlamıyorum. 60 bin 642 evin yıkıldığı yazıyor. Sputnik evet. News'te sansürsüz zarar gördü veya zarar gördü yazıyor. 13 kişinin hayatını kaybetti. Selin ardından 102 bin kişinin federal yardım için kayıt yaptırdığını ifade etmiş yetkililer. 3000 bin kişinin hala barınaklarda kaldığı söyleniyor. Altyapılarda muhtemelen çökmüştür. Bu noktalarda zika virüsü taşıyan sivrisineklerin gel gel gelmesi için de özel bir davet beklemeye sanırım gerek yoktur. Fakat yalnız Louisiana ve Texas'a yayılmasından başka Amerikan Samoas'ı denen eski sömürge. Amerika'ya Amerika bağımlı deniz aşırı yerlerinden bir tanesi. Gene aynı şekilde Virgin Adaları ve Puerto Rico. Bu üç bölgesi de Amerika'ya bağlı. Deniz aşırı ülkelerinden, topraklarından. Ve sayısız aslında düzinelerce Karayip ve Latin Amerika ülkelerine de yayılması söz konusu. Yani çok büyük bir e, tehlikeden bahsediliyor. Dünya Sağlık Örgütü de Zika'yı küresel bir sağlık, kamu sağlığı tehlikesi, acil hal ilan etti. Yani bu hiç şakaya alınacak bir şeydi. Şimdi Amerika'nın içine de yayılıyor. E, bir de... E, tabii şeyden de bahsedelim ee, yangınlar da devam ediyor Kaliforniya'da Washington ve Wyoming eyaletlerinde orman yangınları ve Spokane'de iki düzineden fazla ev yanmış terk etmişler 50 evde e, San Luis County'de, Obispo pardon County denen bölgede olmuş iklim değişikliğine bağlıyorlar artık. Burada. Tek bir şey soracağım. Bu bölgedeki sivrisinek salgınları da daha doğrusu sivrisineklerin ortaya çıkışı da aynen bizim de içinde yaşadığımız Türkiye'deki gibi mevsimsel bir şey mi? Yoksa yakın bir şekilde onların her zaman olduğu bir bölgeden mi bahsediyoruz? Bunların ömrü uzuyor. Ömrü uzuyor. Emri uzuyor çünkü sıcak hava bir şeyi atlatmalarını, bir kışı da atlatmalarına yol açıyor. Denge Böylece... bozuluyor çünkü doğanın dengesi. Evet. Hey. Ve çok da büyük bir direnç kazanmış oluyorlar tabii ölmeyince bir kış geçince. Aynı noktaya geliyoruz. Evet. Meksimşar şartlarda eğer hayatlar uzanıyorsa bu doğrudan küresel iklim ile alakalı bağıntıyı kurabilecek hale getiriyor bizi. Evet ama neyse ki iyi haber var. Ben Florida'da mi? tabii genetiği değiştirilmiş sivrisineklerle bunun mücadelesini yapacağına karar vermişler. Hı. robot kullanacaklar ve kısır sinekler yalnız çok büyük bir tartışma olmuş nedense yerel oturanlar böyle şeyler istemiyorlar frankenstein işte, Frank işte. yani evet, evet, sağlık evet. ve çevre etkilerinden korkuyorlarmış şimdi kasımda evet kasımda referanduma sunulacakmış ama kaybetmesi muhtemel büyük şirketler yapıyorlar onu Şimdilik burada bitirelim. Bir de çok iyi bir çözüm daha var. Donald Trump bütün sorunları çözmek için herkesi 11 milyon belgesiz mülteciye atacağım demiş. Başkan olur olmaz. 11 milyonu atacak mıymış? Evet. Nereye atacakmış? Dışarı, geldikleri yere. Hmm. Aynen böyle demiş. Kendisi sokaktan av mı başla? 11 milyon Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan kişi sokakta avlanacak mı tekrar evet. tekrar? Tutulacak en Ondan sonra yani duvardan aşağı. Biz... Evet bunların hepsi kötüler demiş çeteci cani FETÖ. katil evet FETÖ gibi bir şey çok kötü insanlar demiş hepsini dışarı atacağız polis dedi hepsini biliyor zaten bunlar insanları öldürüyorlar hiçbir şey yapmıyoruz bundan sonra duvar da dikeceğiz. Meksika'ya duvarı da çekeceğiz. Bu insanların da hepsini atacağız 11 milyon. Amerika dönüş. Birleşik Devletleri göçmenlerden oluşan bir şey olmuş evet, değil mi? E Yanlış eskiden hatırladım. öyleydi. E şimdi herkes doğuma büyüme Amerika Birleşik evet. Devletleri vatandaşı olarak Tıpkıdan... atalarını ta Kızılderilere kadar dayandırıyorlar. Evet. Öncesine bile hatta. Evet. delil öncesinde bile beyazlar vardı orada. Evet. Peki hada asmadık. Açık Gazze. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar Günaydın Cengiz. Günaydın Ömer. Günaydın Cengiz Bey. Günaydın Can. Evet. evet. Çok o kadar hızlı hareketli bir şey oluyor ki süreleri de tutturaması hale geldik. Sabaha karşı iki önemli evet. haber vardı bir tanesi. işte Türkiye <gülüyor> resmen karadan harekatta da girmiş oldu. İlk defa savaşa katılmış oldu. Evet. Yani bir, şey ama bir sınırlı gibi gözüküyor. Benim anladığım şu izliyorum dün akşamdan beri, geceden beri. Önce bir topçu ateşi arkadan, şimdi e, havayla netbek. işte topçu ateşiyle 12, e, hedefin 11'in vurulduğu söyleniyor. Ve şimdi de sıfır noktasında e, kara kuvvetleri diye haber geliyor. Ama e, yani bu Suriye'ye müdahil olmadan öte e, orada bir koridoru e, Türkiye'nin veya Türkiye'ye yakın olan bu ÖSOL adı verilen Özgür Suriye ordusunun kontrolüne vermek. E, benim anladığım o e, ve e, amaç da e, Cerafus'un e, YPG'nin yani Suriye Kürtlerinin eline geçmemek ve dolayısıyla doğusuyla yani ellerindeki yani Afrin'le yani iki tarafla e, irtibatın e, Cerablus üzerinden kurulmamasını garantiye almak. Evet Öyle yalnız ki, pardon da, bir, bir de şey haberi vardı yani Reuters kaynaklı NTV'den de verilen e, özel kuvvetlerin de e, özel harekat ekiplerinin de toprağa girmiş oldukları yani. Evet, evet, evet. Evet. Yani, işte, yani bir, bir amaç o i̇şte ÖSO e, şeyi altında e, yani onlara destek e, e, iddiasıyla veya kendilerinin aslında kılıfı o e, amaç orada tabi e, YPG'nin ve Suriye Kürtlerinin bölümü bu e, Amerika Birleşik Devletleri'nin mutabakatı olmadan yapılabilecek bir şey değil e, bunun altını çizelim Yani kendi başlarına hareket etmeleri mümkün değil. Dolayısıyla orada bu neum tipi bir çözüm veya bir bir bir gidiliyor. Ne tipi dedin? duyamadım. Neum, neum, neum. Şey bu ırvat, Bosna bossuna her şeyin. kıyısında Bosna'ya ait bir liman vardır. Bütün liman Hırvat'tır. Bütün kıyı Hırvat'tır. Ve orada bir tane bir çıkış vardır. Da Osmanlı'dan bu var olan Neum diye. Denize çıkışı yani Bosna'nın. Evet. Bosna her şeyi. Yani bu biraz ona benziyor. Onu hatırlattı bana. Yani Türkiye'nin işte yani Suriye'yle irtibatı artık ne demekse yani hangi Suriye ise o yani biz orada yekpare bir e, Suriye, Kürtistan'ı istemiyoruz. <gülüyor> Yalnız burada tabii e, hedefte olanlar e, Kürtler değil. Cerablus'ta Kürt yok, Cerablus işit. Şimdi e, yani IŞİD'e karşı bu kadar e, teçhizatlı ve kapsamlı bir harekatın e, sonuçları ne olur? Yani. İşte, e, evet, evet. evet. Afrika'yı sorunları e, tabi ve, ve, ve yani IŞİD'in e, yani Türkiye'de FİNK bir e, kuruluş. Cengiz <gülüyor> ee, Bey çok, biraz önce sorduğunuz şeyi tekrar ettireceğim size müsaadenizle. Yani Cerablus Kürtlerin yoğunlukta bulunduğu bir yer mi? Yoksa Arap nüfusun yoğun bulunduğu bir yer mi? Yok yok karışık. Bile. Karışık. karışık. karışık tabii. Ve, ama tabii oranın Arap kenti olduğunu iddia ediyor. Hayır yani yani Aslında bütün o e, bölge. bölge karışıyor. Hı hı. Yani Araplarla Kürtler orada yıllardır, e, yani yıllardır, on yıllardır, yani, yüz yıllardır beraber yaşıyorlar. Yani, e, yani illa yani, şunu, yani, şuna ait e, demek müm mümkün değil ama hı hı. E, Kürtlerin yoğunlukta olduğu bir bölge. Çünkü sınır bölgesi de, E, o sınırda biliyorsunuz 1920'lerde e, işte Ankara ile Paris arasındaki bir anlaşmayla e, çizilmiş ve Mustafa Kemal'in e, çizdiği söylenir tamamen yapay e, bir sınırdır. Yani Düm, dümdüz bir sınırdır. Yani bir sınırdır ve bir, hiçbir doğal e, bir, bir mihenki yoktur. Yani sadece e, demir yolu var. Bağınış. sahilinin bağını da oradan geliyor. Almanca bağını. Yani Bağdat e, işte Berlin, e, Bizans e, Bağdat Batra e, evet. e, demiryolu. Şimdi e, bu işin e, yani bundan sonraki Türkiye stratejisi ne olacak? Ona bakmak lazım. Çünkü Cerablus'a girer. Ne olacak? E, güç Sonuçta küçülük bir yer. E, karşısında devasa bir ordu var. Bu e, Esa bir tepkisi yok mu kendi bizim topraklarımıza girdiniz diye? Ben onu göremedim bugünkü sabahki detaylarda. Oo, herhalde bugün gelir. Yani evet, Biz de gö dedik. görmedik yani bugüne şu ana kadar gelen haberlerde ben de baktım. Böyle bir şey göremedik henüz. herhalde gelir, herhalde gelir. Yani evet. Türk Türkiye daha bu meselenin bahametine yani daha adı bile konmamı doğru dürüst telaffuz edilemiyor. Yani daha resmi bir adı bile yok işitilen Türk, Türk Türkçede. Şimdi gelen haberlerde ve resmi açıklamalarda, başbakanlıktan gelen açıklamalarda DAEŞ diyor. Öbürsü DAEŞ diyor. Bir tanesi DAEŞ diyor. Evet. Ondan sonra IŞİD diyen var. var. İŞİD'le İZİS var biliyorsunuz. Onlar yabancı dildeki tarifleri. Yani böyle bir <gülüyor> neydi belirtti. Bir yapıyla faa <gülüyor> e, Yani bu bir bir sıcak ve e, yani çok sıcak hatta bir temas söz konusu. Bunun a, a, arkasından ne gelir? Açıkçası çok endişe verici. Çünkü e, burada bir e, yani bilinmeyen e, pek çok şey var ve e, ama bilinen bir şey var ki e, Dağış e, ve e, Türkiye'ye yabancı bir bir, bir bir yapı değil. Değil, evet. Yani Emniyet Genel Müdürlüğü'nün hep hatırlatıyorum verdiği akıllara göre 8 ila 10 bin arasında Türkiye'li DAEŞ'li var. Evet, yani bu DAEŞ. da çok ciddi bir ciddi alınması Aa, bu, gereken bunu, bu, bu, bu bir yok. rakam. Hiç konuşulmuyor. Yani. Evet. Bunu ben söylemiyorum. Yani bunu Emniyet Genel Müdürlüğü söylüyor. Evet. 10 bin Türkler yani, yani, yani, yani, yani Türkiye'de aramızda dolaşıyor yani bu adamlar, yani kadınlar Evet. Ee, yani, yani böyle Daesh böyle Marks'tan gelmiş bir şey değil Türkiye için, Türkiye'nin içi içindeki bir oluşum. İşte o uyan hücreler bilmem ne falan videosu yani bugüne kadar yıllardır, sonunda 5 yıldır e, bunlarla hemhal olundu yani Türkiye'de düşük kalkıldı değil mi? Evet biraz önce İsmail Saymaz'ın da e, verdiği şeyi de söylemiştik. E, Haber Türk'te çıkıp söylemişti. O da 18 şehri hedef almakta oldukları polis evet. polis kayıtlarından <gülüyor> alarak söylüyor herhalde, yani. Yani herhalde. yani bu bu şey değil yani işte Emniyet Genel Müdürlüğü raporunu veriyorum ya. 8 ila 10 değil. Evet. Yani. Şimdi bu şey tantamları yani Türkiye bu arada tabii ikinci bir cephe aslında yani baş, açmış durumda. İşte Türkiye Kürtleri ee, diğer taraftan şimdi işit ve bu bu bu bir de bütün bu yani savaşçı ve savaşkan ortama rağmen de bir barış lafı, lafı dolaşıyor ortada biliyorsunuz. Bu e, Kürt Siyasi Hareketi'nin KCK'nın teklifinden bahsetmiyorum ama e, bu civar ülkelerle yani ilişkilerin kötü olduğu ülkelerle e, bir, bir, bir barıştır gidiyor. İşte Cezayir'in aracı olduğu Mısır'la ilişkiler, İran, e, İran'la artık e, aramızdan e, susuzmuyor, değil evet. mi? Rusya keza öyle şimdi işte Erdoğan gitti Putin geliyor. Evet. Putin maçı Yok. maç seyretmeye geliyormuş. Kim maçı? Türkiye-Rusya. Öyle mi? Türkiye, Rusya. Ha, Hı -hı. Evet. Sonra İsrail... Ağustos, e, Ağustos sonu. İsrail keza öyle. İsrail'de yeni dostu Ankara'nın malum. Hı -hı. Ve hatta işte dün çıkan haberlere göre Suriye'ye bir MIT'ten bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir evet. görevli gitmiş. Hı -hı. O da nasıl böyle bir haber çıkar yani Sonuç ihtimaline her yaptığı işi duyuran bir teşkilat değil yani. Karşı evet. taraf duymuş olamaz mı? Geldiler diye. Olabilir tabii, olabilir ama bütün bu hamleler yani sözüm ona bu işte bu balayı e, hamleleri, barışmalar, biz yaptık oldu sıra bakmayın yanlış yaptık falan. Yani bunlar aslında ne kadar çaresiz olduğunu gösteriyor Ankara'nın yani çünkü bu ülkelerle kurulayan, kurulan veya kurulmaya çalışılan ilişkiler tamamen. bir zaf, yani birçok zaf üzerinden kurulan ilişkiler ya kurulmaya çalışılan ilişkiler yani burada Türkiye'nin Orta Doğu politikasını, siyasi İslam yaklaşımını, antisemitizmini, İran karşıtlığını gözden baştan aşağı gözden geçirmeden bu politikaların bir yere varması mümkün değil. E öyle bir şey de mümkün, öyle bir şeyin de umuru yok yani. Böyle bu vesilele olamaz düşün. mı peki? Cengiz Nasıl Bey. Nasıl olacak? Ne yapacak yani? Zaten yani şimdi mesela e, bu bu e, Öso eee Özgür sürüyor. Adı var kendi yok. Özgür'ün ordusu biliyorsun bu, bu tut, tutmamış bir mayadır. E, e bu e, şimdi bu Öso <gülüyor> yani bu burada Rusya, İran ve Suriye ve hatta Mısır ÖSO'yu duyduğu zaman herhalde tüyleri diken diken olan ülkeler al bir, bir, bir, bir, bir, bir sorun e, İsrail e, siz kendi işinize bakın çünkü Gazze ile ilgili yine bir dışişleri bir şey söyledi umutladı. Son bombalamadan anda, sonra İkinize bakın dedi kestirdi attı dışişleri bakanı o Türkiye'yi sevmez malum ama olsun yani e, e, e, Rusya e, Tamam bakarız, i̇şte, turistler gelecek ama ben garanti isterim diyor. Akuyu Ak için asla para yok. Ee, yegane e, e, elde edilebilecek şey, işte Türkiye Türkiye'li yatırımcıların veya Rus müteahhitlerin e, Rusya'da eskisi gibi. E, o müteahhitlik işlerini almaları, dizerinin işte kolaylaştırılması, zorlaştırılan dizenin kolaylaştırılması falan yani onun dışında ne var ki yani onun dışında e, onun dışında Türkiye'yi kullanan bir Rusya var mesela NATO'ya karşı e, bir, bir, bir, bir incil açılması durumu uçak var uçak da var e, dizeri. satın alınacakmış. Böyle bir laf dolaştı. Bir de İncirliye. Evet. Yani NATO <gülüyor> kullandığı, artı Suriye uçaklarının kullandığı İncirliye. Ki Suriye yani Batı İttifakı'nın içinde en azından askeri olarak Rus uçakları inecekmiş gibi bir bir takım devam kurduğumuz yalanladı onu en son. Olacak işte. Değil. yani bunun bu, bu şey gibi Çin füzelerine benzer yani. Evet, yani, yani böyle bir kaos aslında bu böyle e, tamam canım yeni beyaz sayfalar açıyoruz iyi de o beyaz sayfaların arkasında kapkara sayfalar var yani gittin sütten çıkmış akkaşık değil Suriye konusunda ama e, yani, yani bu böyle tamam unutalım üstünü çizelim üstüne bir bardak su içelim Gitsin gitsin dönebilecek de bir şey de değil tabii. Çengiz Bey bir şey sorabilir miyim? Tekrar Cerablus'a dönüyoruz ama Türkiye'nin daha önce Cerablus öncesinde yani bu harekat öncesinde hava kuvvetlerinin Suriye sınırından içeri girmesi gibi bir durum söz konusu değildi. Rus uçağının düşürülmesinden sonra. Bu sabah itibariyle Doğru. bakıyoruz. Bir, Girmiş durumda? Kim verdi buna izni peki şu anda? Bu, bu, bu, e, herhalde e, Rusya'dan izin aldılar. Yani biz sadece orayı e, oradan öteye geçmeyeceğiz Evet, çok ee, kritik bir soru bu aslında. Çünkü tabii ki, tabii ki. sınırlı kalıp kalmayacağını ya da nerelere doğru sıçrama yapabileceğini gösteren imaları da içeren bir durum aslında maalesef. Yani i̇p hala başkalarının elinde. Daha doğrusu başkaları derken başka ülkelerin elinde gibi duruyor. Ee, canım, muhakkak şimdi bu, kuş uçmuyor. Yani Rus Sava Kuvvetleri... Suriye'nin üzer, üzerinde kuş uçurmuyor. Dolayısıyla burada yani Türk Silahlı Kuvvetlerinin yani hava kuvvetlerinin girip orayı bombalaması illaki Rusya'dan izinle olabilecek bir şey. Dolayısıyla orada bir danışıklı dövüş var. Başında da Amerika Birleşik Devletleri'nin mutabakatı olmadan, rızası olmadan oraya Türk ordusu giremez. Eee Öngörüsünde bulunmuştum. Dolayısıyla burada bir hakikaten bir, bir danışıklı dövüş var. Yani Türkiye'ye tamam işte git oraya oradan da ileri sakın, sakın ha gitmeyi düşünme ee, gibi bir söz verilmiş gibi duruyor. Ee, bakalım sonucu ne olacak? Yani ben daha ileriye gidebileceklerini asla düşünmüyorum. Yani. Çünkü çok karışık yani. Daha ilerli. Evet. Yani Cerablus'un ötesi tabii. Cerablus'un ötesinde orası tamamen işit kontrolünde zaten bu suçlular şu sırada eşitle yani adam adama mücadeleye girmişler diye bir tweet geldi aynı zamanda YPG'nin içerisinde dedi şeyin içerisinde dedi var bir tanesini siz yayında girmeden önce söylüyorduk Türkiye'yi Cerablus'ta yapacağı bir operasyonla alakalı karşısında bizi bulur şeklinde bir açıklama yapmıştı ardından da suikaste uğrayıp öldürülmüştü. Evet. Cerablus Meclisi Konsey Başkanı gibi bir isimle. Vallahi bu evet bakalım göreceğiz yani sabah sabah söyleyir yani, nereye varacağı belli değil ama yani bu bir koridor. Yani öbürü gitmem biç gitmiş olması Cerablus kalsın gibi bir bir hesap olduğu anlaşılıyor. Peki bir de, Cengiz bir de son olarak tabii çok muğlak bir konu ama yani uçuşa yasak bölge ya da güvenli bölge ilan edilmesi gibi eskiden Türkiye'nin bir ara kuvvetle sözünü ettiği bir şey vardı ama Rusya'nın bu hakimiyetinden sonra biraz zor olabilir herhalde. Bir de Esad'ın bombaladığı bir bölgede değil Ceraplu'su civarı Türkiye sınırı en son gelen haberlerde. Evet. Dolayısıyla böyle bir şey talebi de olabilir mi bilmiyorum. Yalnız kurtulmuş net olarak şey demiş, sınırımızın PYD'nin eline geçmesi kabul edilemez demiş. Tabii ki bütün hesap o. Yani Türkiye'nin tek derdi o olmayan Kürt politikasını e, oldurmamaya devam etmek yani başka bir şey yok. Ama yani yani güven, gü, güvenli bölge meselesini de bir kez daha gözden geçirilmedi yeniden demiş ki nasıl olacağını hiç anlayabilmiş değilim maalesef. Bir gün bir de uzun uzun... Yok. Pardon özür dilerim. Ya, ya güvenli bölge güvenli bölge e, Rus yani Suriye'de söz sahibi olan ülkelerin e, burası da Türkiye için güvenli bölge olabilir demesiyle e, güvenli bölge olabilecek bir yer. Bilmiyorum Evet. Yani, yani yok ki yani o Türkiye Suriye'de bir oyuncu değil ki sadece işte oradaki cihatçıları e, işte besliyor aynı anlamda. Yaşatıyor, silah veriyor. Bir de yaralandıklarında hastanelere girip çıkıyorlar. Ama ben bu yani hastamız gelen bu üzerine daha çok konuşulacak. Çünkü bir konumuz daha var. Ancak şu yani burada e, mesalem yani tabii mem, yani oradaki koridor şu bu falan onun dışında işit buna nasıl tepki verecek? Benim bütün derdim o yani toplum bunun bedelini ödeyecek mi ödemeyecek mi? Yani ye, yeni e, terör saldırıları yani işit çıkışlı terör saldırıları olacak mı olmayacak mı ki mesela? Evet Cengiz Bey ben bir de şeyi uzun uzun konuşalım bir aralar diye düşünüyorum. Yani sınırın, Türkiye sınırının, Suriye sınırı PYD'nin eline geçtiği zaman, YPG'nin ya da e, ne olacak? Ne manaya geliyor bu? Tam olarak gazetelerde ya da internet sitelerinde söyleniyor büyük stratejilerden bahsediliyor ama pratik olarak Türkiye siyasetine neyi değiştirir böyle bir durum onu da merak ediyorum açıkçası. Daha anlaşılabilir. şekilde. Allah. O, yani zamanı ama yani zaman e, Türkiye'nin bu 19. yüzyıldan kalma e, politikaları ne oy çalışmıyor yani. Evet. yani orada başka bir bir, bir şey var evet. onu, onu, onu dikkate almadıkça göz yani ciddiye almadıkça Türkiye'nin açıkçası o o bölgede söz sahibi olması. Mümkün değil evet, yani talih e, müslim yıllardır yani bizim Türkiye'de bir derdimiz yok oturup konuşalım diyen bir adamdı yani. Ya benimkisi bir biraz daha pratik kaygılardaki ortaya çıkan sorular mesela Rakka'ya girilecek deniliyor Musul'a girilecek deniliyor. Rakka'ya girildiği takdirde Rakka'dan giden insanlar nereye gidecekler? Hangi bölgeye doğru o, gidecekler? Zaten o Allah'ın emri yani Türkiye işin içinde olsa da olmasa da zaten olacak bir şey yani onunla ilgili batı basının dünya kadar yazı çıkıyor bunlar. Şimdi Rakka ve Musul geliyor arkadan yani oradan dünyaya dağılacak olan işittilerle ne, ne yapacaksın diye bir, <gülüyor> bir bir bir dilemme bir, bir, bir, bir bir var. Yani mı? evet, evet. milliyetçiliği de körükleyecek bir şey aynı yani zamanda. Bizim de günler aylardır hatta belki de yıllardır üzerinde evet. durduğumuz şeylerden biri bu. Mesela Musul'da da aynı şey söz konusu. Daha bugün konuştuk. Yani Birleşmiş Tabii. Milletler dehşet içinde uyarmış Musul'u. Alırsanız evet. nereye gidecek bu insanlar diye. yani Ufak bir kasabayı aldıktan sonra bir şey yapamıyorlarmış. Musul evet. Hakkari, Hakkari Musul aynı yol yani. Evet çok Dün acayip. Dört ben, dört ben, dört Bağdat Basra yolu. Peki ben de o zaman başka bir soru sorayım. Günün sorusu bu olacak. İki tane e, yıl dönümü var toparlak rakamla. 500 yıl önce bugün. <Gülüyor> ...Merci Dağbık savaşını kazanmıştı. Ya Aa Sultan tabii, Dağbık var. Evet, Dağbık oradan geliyor değil mi? Dağbık oradan Dabik. geliyor. Bir, ikinci... ...Merci Dabık ...zaferi olamaz mı? Birinci soru bu. İki, buna bağlı olarak... ...444 yıl önce... Bugün de Saatli Marif Takvim'den okuyorum... ...Aziz Bartolomeus... ...katliamı olmuştu... Ah tabii şeyde Katoliklerle e, Protestanlar evet, evet, katolikle kesmişti herkesi yani nasıl? ve o onun da bir tekrarı olabilir mi? İkisi birbirine bağlı. Ve, tabii yani işte insanlık tarihi, savaş tarihi. Fakat da bir konusunda bir, bir, bir yani bir şey söyleyeyim o da e, yani isim hakkı mahfuzdur yani bir işin yayın organının adı dolayısıyla başkası sahiplenemez. Evet. Onu şimdi unutalım. Evet. <gülüyor> evet, evet. Evet. Sen Bar Bartolome yortusu denir aynı zamanda. Evet Hatta, yortusu. Niye yortu? Yortu bayram demek çünkü. Evet. Yani ne nesi bayram o da belli değil. Yani. Bu arada tabii Biden bugün Ankara'da dolayısıyla yani zamanlama da manidar değil tabii yani dediğim gibi yani Amerika Birleşik Devletleri'nin E, haberi olmadan bu işin yapılması mümkün değil. E, Avrupa konusunda aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Orada bir e, onu konuşacaktık ama pek vakit kalmadı e, savaşta tam tamlarından. Ömer e, hazırlattın. Bu e, Avrupalılar yani komisyon e, şeyler dağıtıyor. yani Öpücükler e, dağıtıp şirinlikler yaptı bir iki gün boyunca Ankara'da. Bu e, En çok da şeyi sevdim ee, yani Türkiye ile e, güçlü bir e, gelecek inşa etmek gibi bir lans söylediler ne kast falan hiçbir şey anlaşılmış değil e, bu arada yani komisyon resmen good captain kap yani iyi polis kötü polis zonleri e, arasında iyi polisi akılda e, oynuyor ama. Yani Türkiye'nin Avrupa Birliği ilişkileri artık tamamen şizofrenik bir hal almış durumda. Yani e, Türkiye'nin e, bir aday ülke den e, beklenecek e, herhangi bir, e, yani bir bir davranışı, bir politikası e, var demek e, mümkün değil. Yani abesle iştigal. E, buna rağmen hala işte ileride ortak bir Ee, gelecek inşası üzerine Ankara'ya ziyaret ede, eder de yani herhangi birisi değil. Yani Genişleme Genel Müdürlüğü'nün komiserin hemen altındaki adam yani Daniel Son. Ee, bu arada tabii bu böyle işte güller ve çiçekler dağıtırken e, Türkiye Viyana'daki büyük çekti. Ee, evet onu da Yıl içinde ikinci defa. Yıl içinde ikinci defa yani ondan sonra İsveç'le atışıyor, İngiltere'yle atışıyor falan yani bir, bir, bir, bir adam da gelmiş. Biz ki gelecek inşa edeceğiz Hakikaten yani akıllara zarar bir. bir e, ruhun şuur haliyle e, yuvarlanıp gidiyoruz. Avrupa'ya doğru, doğru programını yeniden mi başlatsak acaba? Başlatsak <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar doğru bir ortak Be Ortak geleceğe doğru koyalım. Evet, Cengiz <gülüyor> Avrupa demişken son olarak bir de çıkarken bu Burkini e, yasağını Fransa'daki Burkini yasağı hakkında ne düşünüyorsunuz çok merak ediyorum. Yani niye burkini diyorlar bir kere onlarda hashem, onlar zorla ne burkini burkini bir kere geliyor tam adı bile provokasyon. Evet Vallahi yani, yani evet. Şey. Ben, ben de onun değil. ben de aynı şeyi düşünmüş ve dile getirememiştim <gülüyor> teşekkür ederim <gülüyor> bu burkin adı ciddi söylüyorum yani samimi Tabii teşekkürüm. Ya. Rezalet bir ad burkini demek ona yani. <gülüyor> provokasyon yani al birini bura birine ya. yani bir bir olacak Yani bu, bu yasakla ne olur yani bu çağda yani? Hayır bir de onun nasıl o, bu, bu burkinidir değildir diyecek yani kadın bir, bir, cesara, bir yere bir göbeğini kapattı ne yapacaklar. Yapacak ya da yani tamamen bak, üstünü kapattı bak, başı açık mesela sorun olmayacak mı o zaman? Bak, bak, yok yok yok hatta mesela. mesela. O zaman komisyon toplayacaklar bu ne kadar tartışacaklar değil mi? <gülüyor> <gülüyor> evet tartışacaklar. Sonluk zor durumda. Evet, evet ama bunu 500 yıl sonra Mercidabık Meydan Savaşı'nın 500. yıl döneminde halledeceğiz. Evet tabii abi çok da tabii şey manidar yani iyi yakalamışsınız o merci dağı hayırlara vesile hayırlara vesile olsun <gülüyor> teşekkür <gülüyor> ederiz görüşmek üzere nereye doğru Cengiz Aktar'la geleceğe bakışlar açık gazete <gülüyor> In. And I wanna be, and I wanna be back on the inside with you. You are with somebody new, and I don't know what to do, cause I'm still in love with you. In love with you. I On the outside, looking in. I don't wanna be, I don't wanna be left on the outside, all alone. Well, I guess I've had my day, and you let me go my way. Now it's me who has to pay. Shoot it all away Once again, won't you take me back again? I'll be waiting here till then, on the outside looking in. Won't you take me back again? I'll be waiting here till then, on the outside. King in. I'm on the outside looking in. Dışarıdayım. içeriye bakıyorum. Little Anthony and the Imperials grubunun bir şarkısı. 1960'larda çok tanınmış bir şarkıydı. Pop müziğin önemli parçalarından bir tanesi. Ernest Wright Jr. Imperials grubunun elemanlarından birinin. Doğum günü bugün. 1939'da o ile çaldık. Biz de öyle yapmaya çalışıyoruz. Dışarıda kalıp içeriye bakabilmenin zorluklarını da yaşıyoruz. İtalya'daki son durumu aktarım müsaade evet, ederseniz. İtalya'nın merkez bölgesinde, merkezinde, başkent Roma'ya 170 kilometre mesafede bu sabah saat 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Amatris. Doğru tarafı diyorum durumlarım başta olmak üzere. Perulca baş... şehrinin yakınlarında 75 kilometre. Evet başta olmak üzere çok sayıda kasabanın ağır hasar gördüğü enkaz altında hala çok sayıda kişinin bulunduğu belirtiliyor. Hürriyet gazetesinin Doğan Haber ajansı Roma muhabiri Esma Çakır'dan aldığı bilgilere göre ilk açıklamaları göre en az 14 kişi ölmüş. Yardım yetkilileri 3 saat sonra bu kasaba'ya ulaşmış biraz önce ...amatris olarak ismini söylediğim kasaba'ya ulaşabilmiş. E, yerel yetkililere göre çok sayıda ev yıkılmış. Enkaz halinde hala çok sayıda deprem zedenin bulunduğu sanılıyor. Bilgisi geçirmiş Doğan Haber Ajansı'nın haberinde. Bu arada ilk depremin ilk depremden bir saat sonra aynı bölgede 5.5 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı Arçası, da he. meydana gelmiş. Am Amatrici herhalde. Evet. Evet. herhalde. Son olarak da 2009 yılında İtalya'nın merkez bölgesindeki... Kulia, e, kentini vuran depremde 300 aşkın kişinin ölmüş olduğu hatırlatılıyor aynı şekilde evet, hat yani belediye haberinde. başkanlarından biri vurulan kasabalardan yani depremin vurduğu kasabalardan birinin Hı. belediye başkanı e, şehrin yarısı kasabanın yarısı gitti diye yıkıldı demiş yani ciddi bir durum var İtalyan radyosuna verdiği demeçte Ee, ...devamını takip etmeye çalışacağız... ...ayrıca 6 saatlerde de herhalde... ...çok daha ayrıntılı olarak... ...ele alır arkadaşlarımız... ...sanıyorum... ...Güren Ertuğrul ve... ...pek çok... ...uzmanın katıldığı bir program... ...biliyorsunuz o... Ee, Ee, Suriye sınırından istiyorsanız son haberleri vereyim. Benim önümde internet bağlantılı bir bilgisayar olduğu için anlık olarak görebiliyorum haberlerin neler olduğunu. Suriye'ye askeri harekatın başlamasının ardından Halep kentine bağlı Cerablus bölgesinde IŞİD'e ait e, bölgelere yoğun top atışları yapılıyordu. E, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı hava, savaş uçakları da Cerablus bölgesindeki IŞİD hedeflerini bombalamıştı. Karkamış sınır bölgesine gelen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait tanklar da atış yapmaya başlamış. Hürriyet'in haberine göre Birlikler sınır bölgesine doğru ilerliyormuş haberler bu yöndeymiş. Dün verilen bir dün akşam itibariyle yapılan haberde de Karkamış'a top mermisi düştüğü ihdinin attı. Daha doğrusu ve ilçenin boşaltıldığı yolundaydı. Bu henüz Cerablus operasyonu saldırısı başlamadan önce belediye başkanı yalnız Karkamış Belediye Başkanı ilçenin polis tarafından boşaltıldığı bir isini yalanlamış ve ilçe boşaltılmıyor ama bazı vatandaşlar ilçeden ayrılıyor demişti. Yani yapılan anonslarda aracı olmayan insanların belediye önünden, valilik önünden ya da minibüslerle taşındığına dair haberlerde geliyordu. Belediye başkanının yaptığı bu açıklamaya rağmen. Rağmen ve Suriye sınırına yakın altı mahallede bulunan vatandaşların can ve mal güvenliği için daha güvenli bölgelerde bulunmaları ayrıca kamu personelinin de gün izinli sayılması daha uygun görülmüştür gibi pek inandırıcı olmayan bir açıklama gelmişti. 9.27 tarihli ya yani saatle bir haber daha var. Cerablus'tan atılan havan mermisinin Karkamış ilçe Merkezi'ndeki boş bir araziye düştüğü bildiriliyor. Havan atışları da devam ediyormuş bölgeye. Evet, bu böyle. Onun dışındaki e, diğer haberleri de takip etmeye çalıştık. işte Tayland'da da bir terör saldırısı plajlarda oldu. E, Zika virüsünün de yaygınlaşmakta olduğu Florida'dan e, geliyor. Florida Beach, Miami Beach'ten gelen haberler de var e, ve bir de. Türkiye'nin tabii hem içeride hem de dışarıda daha Gaziantep korkunç saldırısından toparlanma imkanı da bulamamıştı. o noktada gelinin annesinin yaptığı ilginç bir açıklama var. Çocuk değildi diyor. Pat, Kendisini patlatan kişiyi görmüş ve patlayacak kaçın diye bağırdıktan sonra büyük bir patlama meydana gelmiş. Bu tanık tarafından aynı zamanda yaralı olarak hastanede bulunan kişi tarafından söylenen şey çocuk değildi açıklamasıymış. ilginç çünkü Cumhurbaşkanı tarafından bunu yapan 12-13 yaşlarında bir çocuk olarak nitelendirilmişti evet. ama gelen detaylarda bombanın çocuk arabası içerisinde girdiğinden bahsediliyor bugün de yani saldırının hemen arkasından da aynı şeyden bahsediliyordu yine aynı detaylar var bulunamıyor yani saldırının ne şekilde yapıldığına dair kesin bir net bir açıklama olasılıklar haricinde tahminler haricinde yok evet yani böyle bir durumdan bahsediyoruz Peki şey ee... yani neden yok diye soracak olursanız dün çok ilginç bir haber çıktı yani Türkiye'deki istihbarat birimleri neylerle uğraşıyor diye soracak olursanız bu gibi olaylarla da bir yandan uğraşmaya çalışıyorlar yani bu terör tehlikelerinin yanında aynı zamanda şimdi okuyacağım haber gibi şeylerle de uğraşıyorlar Konya'da tapu Dairesi'ne bomba olduğu yönünde asılsız ihbarlarda bulunan emlakçı gözaltına alınmış. Şimdi durup dururken bu kişi neden böyle bir şey yapıyor diye soracak olursanız olay da şu. Alınan bilgiye de göre diye yazıyor Habertürk'ün internet sitesinde. Merkez Meram ilçesinde Konya Tapu Dairesi bölgesinde sürekli bomba ihbarı yapılması üzerine harekete geçmiş. Sürekli Tapu Dairesi'ne bomba ihbarı yapılıyor. Boşaltılıyor Tapu Dairesi, işler aksıyor, istihbarat bununla konuyu hakkında çalışmaya başlıyor. Terörle mücadele şube müdürlerinin ekiplerini başlattığı soruşturma kapsamında bomba ihbarının Meram ilçesindeki bir e, anket söylüğü telefondan yapıldığı belirlenmiş. Bölgedeki çalışmaları yoğunlaştırmış ekipler ve şüpheli hareketlerde bulunan şüpheli Veli E'yi yol kenarında bir anket söylü telefonunun yanında gözaltına almış. Suçunu itiraf eden emlakçı diye yazıyor. Ee, satın almak için anlaştığı gayrimenkulün parasını denkleştiremediği zaman, e, denkleştiremediğinde zaman kazanmak için polise tapu dairesinde bomba olduğu ihbarını yaptığını söylemiş, itiraf etmiş. Bugüne kadar bu şekliyle üç kez asılsız ihbarda bulunduğu belirlenen Veli E'nin... işlemlerinin ardından adliyeyi sevk edileceğinden söz ediliyor. Ama işte Cumhurbaşkanı'nın da maalesef herkesin herkesi ihbar etmesi yolunda önemli şeylerinin de bir etkisi de oluyordur. Muhtemelen ama yani şimdi bu emlakçılığın biraz daha büyük halini düşünün. Onlar kim bilir yani bu zihniyette olan insanlar kim bilir neler yapıyorlardır şu anda diye de evet e, ve işte merak edebilirsiniz. Onun için de teşvik edilmesi son derece kaygı verici olarak nitelendirilebilir. Şimdi şu barış çağrıları da gelmeye geliyor. Türkiye bir yandan Suriyeli, bir yandan da kendi iç barışını sağlamakta güçlük çeken bir ülke durumunda maalesef. Ve çok hem bir yandan IŞİD'in de e, çok ciddi 18 şehir içinde e, operasyon yapması planlandığına dair polis kayıtları var. Bir yandan bir yandan e, Karkamış'tan sonra hareket, önce top atışları sonra da e, özel harekatçıların e, ayak bastığı haberleri var. Bir yandan da barış haberleri Evet barış haberleri var çünkü olay artık tamamen pusu kurma e, ...suikast düzenleme işlerine kadar gelmeye başladı. Şehir savaşları bitti. Şehirlerdeki o çatışma hallerinden bir şekilde haberleri artık çok sıklaşmıyor. Ama birçok yerde pusuya düşürülen askeri araçlar, polis araçlarından... ...aynı zamanda yapılan hava operasyonlarından da... ...astık hava operasyonlarının haberleri de çıkmıyor açıkçası. Kandil'e yapılmış olan büyük hava operasyonu gibi haberler de çıkmıyor. Ama çatışmalar devam ediyor. Bu konuyla alakalı barış girişimlerinden bir tanesi... Ee, İş insanları, sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderlerinden geldi. Kürt kentlerindeki birçok STK temsilcisi, bara başkanı, iş insanı ve kanaat önderlerinin aralarında bulunduğu 61 kişi, PKK'ya ve hükümete Kürt sorununun barışçıl çözümü için çağrıda bulunmuş, yayınlanan bildiride hepimizi rahatlatacak olan sivil siyaset sahasının genişletilmesidir denilmiş. Aralarında... Birçok baronun temsilcisi, başkanı sivil toplum kuruluşunun önde gelen sivil toplum kuruluşlarının ve iş, adam, iş insanlarının olduğu da söyleniyor. bildiride şunlardan bahsediliyor. Son günlerde peş peşe gelen bomba alama eylemleri toplumu derinden sarsıyor. Hepimizi üzüntüye sevk ediyor ve aynı zamanda endişeye kapılmamıza neden oluyor. Bütün Türkiye için geçerli bu söylenenler. Çok sayıda vatandaşımızın hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan bu eylemleri kınıyoruz. Her bombalama eylemi demokratik siyaset alanını daraltıyor. Her ölüm bizi çözümden biraz daha uzaklaştırıyor. Şiddeti bir bütün olarak reddediyoruz ve bu bağlamda PKK'yı şiddet yöntemlerini terk etmeye ve şiddet eylemlerini bir an önce son vermeye çağırıyoruz demişler. Hepimizi rahatça olan sivil siyaset alanının genişletilmesidir. 15 Temmuz'daki meşhun... Meşhum darbe girişiminin püskürtülmesini demokratik siyasi zeminin inşası için büyük bir fırsat oluruz o, fırsat olarak görüyoruz demişler. Bu çerçevede de başta Cumhurbaşkanı olmak üzere Başbakan'ın muhalefet liderlerini, Meclisi ve sorumluluk sahibi her kişi ve kurumu Kürt meselesindeki çözüm için Kürt meselesinin çözümü için diyalog ve işbirliği ilini ilerletecek adımlar atmaya davet ediyoruz demişler. İmzalar nedir? İmzalarda birçok çok isim var aslında. Hangi birinden başlayayım? Yani genelleme yapacak olursam tekrardan sivil toplum kuruluşları, kanaat önderleri ve baronun temsilcilerinden de bahsediliyor. Bildiri aralarında bölge baro başkanları, bu şekilde o kim? Evet. Avukat, iş insanı, kanat önderi, siyasetçi ve Diyarbakırın suyu içerisinde dört ayaklı minare yakınında yaptığı basın açıklaması sırasında silahlı bir saldırı sonucu öldürülen Diyarbakır barosu eski başkanı Tahir Elçin'in eşi Türkan Elçin'in de bulunduğu 61 kişi imza koymuşlar. Evet, bu önemli. Yani ne kadar etkili olacağını tabii göreceğiz. Ama aynı zamanda Halkların Demokratik Partisi'nden de bir kez daha çağrı yapıyoruz. Barış için hep birlikte adım atalım. Barış dalgası yaratma fırsatının eşiğindeyiz diyor. Halkların Demokratik Partisi HDP ve Merkez Yürütme Kurulu'nun MYK. Silahlar sussun, fikirler konuşsun. Başlığıyla bir yazılı açıklama yapıyor. Çıkış yolu Demokratik siyasetin güçlü işlemesidir diyor. Önerilerimiz dinlenmedi. Bu gidişe hep birliktedir diyebilmeliyiz diyor. Kanlı bir darbe girişiminin atlatılmış ve tüm ülkede olağanüstü hal ilan edilecek duruma gelinmiş olması da Ya biz ya kaos politikalarının çıkış yolu olmadığının herkes tarafından anlaşılmasını sağlamış olmalı. Bu kanlı, kutuplaştırıcı ve ayrıştırıcı gidiş sona ermelidir. Bu gidişe hep birlikte dur diyebilme cesaretini, kararlılığını ve fedakarlığını göstermemiz gerekiyor diyorlar. Meclisteki partilere çağrı yapıyoruz. Öcalan'a uygulanan tecritin kaldırılmasını da istiyorlar. Sağlık ve güvenlik koşullarına yönelik her türlü iyileştirici çabanın bu ülkede barışa hizmet ettiğini hep birlikte gördük diyorlar. Ama 5 Nisan 2015'ten bu yana sürdürülen ağır tecrit kaldırılmalıdır diyorlar. Ve teklifimiz açıktır, teklifimizde kararlıyız. Demokrasi, eşitlik, adalet mücadelesi veren herkesten... Bu konuda şimdi kararlı bir inisiyatif ve duruş bekliyoruz. Tarihi, toplumsal ve siyasal sorumluluğumuz bunu gerektiriyor diyorlar. Madem barışa devam ediyoruz, biz barışla alakalı söylem geliştirilen bölgede Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile aynı zamanda Rum lider, Rum kesiminin lideri Anastasiadis bir araya gelmişler. Nerede bir araya gelmişler? Sisadez. Anastasiadis Anastas Bir daha söyleyebilir miyiz? Anastasiades. Anastasiades bir araya ge gelmişler. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Danışmanı Esben Bart Eydin'in e, ev sahipliğinde bir araya gelmişler. Ve e, barış e, ve birlikte hareket edilebilecek bir dönemin inşası için her iki tarafta birbirlerine motive edici şeyler söylemişler. Ama ilginç bir şey daha var. Akıncı'nın söyledikleri arasında Rum yönetimiyle Mısır arasında doğalgaz konusunda anlaşma yapılacağı yönündeki haberlere ilişkin konuşmuş. Bu gibi girişimlerden kaçınılmasının sürece yararlı olacağını ifade ettik. Ümidimiz bu zenginliklerin iki tarafında yararlanabileceği koşulları yaratmasıdır diye konuşmuş. Ortada gene bir e, fosil yakıt durumu var. Ama Mısır'dan bahsetmişken Mısır Resmi Ajansı MENA'nın e, Başbakan Binali Yıldırım'ın Mısır'la ilişkileri geliştirmekten e, yanayız yönündeki açıklamalarının görülmesi. Kendi okuyucularına ve izleyicilerine büyük bir şekilde sunduğundan da bahsedebilmek mümkün olabilir. Biz Mısır'la ilişkileri geliştirmekten yana izlemişti e, Binali Yıldırım. Mısır kültürümüzün değerlerimize yakın olan bir ülke. Kültürümüze yakın olan bir ülke. Yönetimde yaşanan anlaşmazsızlıkları halklarımıza mağduriyet olarak yansıtmamalıdır. E, ekonomi alanında turizm, tarım, kültür vesaire alanlarında ilişkilerimizi süratle geliştirebiliriz şeklinde bir açıklamada bulunmuştu Binali Yıldırım. Ajansın söz konusu haberinde Yıldırım'ın açıklamalarının Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah E.S.C.'nin Mısırlılar ve Türkler arasında düşmanlığı gerektirecek bir durum bulunmadığı yönündeki açıklamalarla olumlu bir karşılık bulduğu kaydedilmiş. Bu da Mısır'la Türkiye arasındaki barış. burada gene bir fosil evet. yakıt var mıdır bilmiyorum ama konuyu öyle getirmeye gerekirse. Gere, gere, gere, gere, gere. Hiç şüphe yoktur bence. Yani böyle konuşmak uygun olmasa bile... Fakat şey e, ciddi bir vahim son, son derece vahim bir ortamın içinde bulunduğumuz aşikar bir yandan da işte olağanüstü halde gazetecilik yapılmasına çalışılıyor. Aslı Erdoğan için yazı nöbeti de başladı. Danışma Kurulu üyesi ve yazar Aslı Erdoğan'a destek olmak için yazı nöbeti başlatıldı. Aslı'nın arkadaşları tarafından başlatılan nöbette her gün bir yazar sanatçı ifade özgürlüğünü savunmak adına yazılar yazacak Murat Uyurkulak dün yazmıştı bugün de Zülfü Livaneli Aslı Erdoğan için yazmış Aslı Erdoğan'ın Demir Parmaklık arkasına gönderdiğiniz an dünya önünde bütün iddialarınız çökmeye mahkumdur çünkü böyle tutuklamalar her şeye gölge düşürmeye yeter unutmayın ki yazarların gölgesi ağırdır. yazar elbette vicdanına göre davranacak. Devleti de, toplumu da, genel geçer yargıları da hatta kendi kendini de eleştirecek. Çünkü alnında ışığı herkesten önce hissetmektedir diyor. Bu önemli e, bir şey gelişiyor. Change org üzerinden yürütülen e, bir kampanyada vardı sayının kaç olduğuna da kısaca bakalım, e, bakalım ona da. Ee, bir on e, beş bin civarında bir aslında yabana atılmayacak bir sayıda toplanmıştı. Barbaros Altun'un başlattığı bir kampanyaydı evet. bu. Taraf gazetesi yazarıydı değil mi? Yanlış mı hatırlıyorum Barbaros Altun'u? Hatırlamıyorum. Ee, şu an itibariyle on altı bin sekiz yüz kırk bir destekçi imza vermiş bu kampanyaya da. On yedi bine doğru gidiyor ve devam ediyor. E, gazetecilerin sayısı da yani dünyayı şaşırtıyor mu bilmiyorum ama 94'de e, tutuklu gazetecilerin e, tutuklananlar ve gözaltına alınan gazeteci sayısının hapisteki toplam gazeteci sayısının yüze yaklaşmış olması hakikaten dehşet verici bir manzara olarak karşımıza e, çıkıyor yani e, Zaman Gazetesi'nin eski temsilcisi Tuncar Çetinkaya ve Antalya'da yerel gazete sahibi Olgun Matur da 21 Ağustos'ta tutuklanmışlardı. Zanakaya ve İnan Kızılkaya'nın tutuklanmasının da ardından 94'e ulaştığını söyleyelim. Ee, öte yandan e, olağanüstü hal ve kanun hükmündeki kararnameler üzerine başta da söylemiştik ama bir kez daha tekrarlayalım. Ee, bu T24'te çıkan En merak edilen ve tepki uyandıran olay kanun hükmündeki kararnameler sonucu 90 bini civarında insan işinden atıldı, tutuklandı ve avukatıyla bile dönüştürülmüyor. O halde bunun, yani olağanüstü halde bunun hukuksal temeli var mı? O hal kanun hükmündeki kararnamelerin hukuksal yani anayasal temeli var ama içeriklerinin ve uygulamalarının hiçbir hukuksal temeli yok. Şöyle... O hal adı üstünde özgürlükleri geçici olarak kısıtlayan bir hukuki rejim. Konumuzla ilgili olanlar anayasanın esas olarak 15. ve 121. maddelerinde düzenlenmiş. Bunlarda insanları kısıtlamaktan çok insanların iktidarın aşırılıklarına karşı korunması çabası var. Ee, ve böylece e, konu bakımından sınırlı bir kere ancak o halin gerektiği konularda ve ölçülük ilkesi dikkate alınması şart. Örneğin gazete ve televizyon kapatmak, kişilerin mülkiyet hakkına el konması, sosyal güvenlik haklarının iptali, üniversite kurmak ve kapatmak veya adını değiştirmek gibi kararlar o halin gerekçesi olan şiddet olaylarının bastırılmasıyla ilgisizdir. Kullanılamaz. Zaman bakımından ikincisi sınırlılık O halin kalkmasıyla birlikte kendiliğinden ortadan kalkar. Bu nedenle de kalıcı kural getirilemez. Örneğin kalıcı kim, şekilde kimseyi görevden alamazlar. Bunlar e, ayrıca e, Anayasal Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi e, eski başkanı e, şey eski üyelerinden Rıza Türmen'in Cumhuriyet gazetesinde çıkan. Ayrıntılı bir yazısında kanun hükmündeki kararnamelerin ihlal ettiği iç hukuk kuralları gayet ayrıntılı olarak verilmişti. Üçüncüsü kısıtlılık, sınırlı kurallar bakımından getirili. Anayasa maddesinin 15'te açıkça sayılıyor. Ve dördüncüsü yasa değiştirici bir işleve sahipse anayasa mahkemesinin denetimine tabi olması gerekiyor. Evet. Yani o hal konusuyla ilgisi olmayan, üniversite kuran, kapatan ya da adını değiştiren vesaire vesaire... Hükümler getiren kan hükmündeki kararnameler anayasa mahkemesi tarafından iptal edilir. Beşincisi de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin meclis denetimine, parlamento denetimine sahip tabidir. Onaylandığı anda yasa haline gelir kan hükmündeki kararname ve anayasa mahkemesinin yargısı devreye girer. Ama anayasa mahkemesine gidilemiyor. böyle binlerce yargıç ve savcının görevden alındığı ve tutuklandığı, hangi durumlarda görevden atılıp atılamayacağı tutuklanabileceği durumu da ele alınıyor. O durumda ee, belirsiz. Hepsi, belirsiz. Hepsi belirsiz. Evet. Bu durumda hukuken yapılabilecek hiçbir şey yok mu sorusuna da ulusal olarak yapılacak fazla bir şey yok. Meclis zaten <gülüyor> tatilde 1 Ekim'e kadar 30 gün içinde görüşülüp karara bağlanamayacak yani kanun hükmündeki kararnameler ve hukuk yani yürürlükten kalkacaklar ama <gülüyor> affedersiniz hangi mahkeme özellikle de ilk derece mahkemesi bu korku ortamında nasıl uygulayacak soruları var iç hukuk böyle ihlal ediliyorsa Avrupa hukuku haydi haydi ediliyor tabi bu yüzden Bu yüzden işte Türkiye ana ahisi e, yani Avrupa İnsan Sözleşmesi'nin askıya aldığını bildirdi. Bunu 90'da ve 92'de de yapmıştı. Bu konudaki en yetkili kalem olan Rıza Türmen, doktor Rıza Türmen askıya almanın denetimden kaçabilmek anlamına gelmediğini ayrıntılı evet. olarak anlatıyor. Ve üstelik de bugün aleyhine büyük farklar var öteki örneklerle. Bir de tabii şeyin mal varlıklarına, paralara, menkullere, gayrimenkullere hatta emekli maaş ve sosyal güvencelere el konmasının hukuksal temeli yoktur deniyor. Benim temel korkum da bu yüzden zaten geçtiğimiz haftalarda da tartıştığımız konu Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin müzakere sürecinin askıya alınması durumunun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Avrupa Konseyi olan alakalı olan kararlarda da etkili olacağı ve Anayasa Mahkemesi'nden sonra gidilecek bir makamın olmayacağı gibi bir durumu yarattığı korkuydu bendeki. O yüzden böyle bir eleştiri de bulunmuştum geçtiğimiz haftalarda. Ama mesela şöyle bir haber daha var. Roboski'de savaş uçakları ahimden bahsetmişken e, Rob Roboski'deki e, savaş uçakları bombardımanın sonucu hayatını yitiren, yaşamını yitiren 34 yurttaşın yakını e, 281 kişi. ...adına daha doğrusu bu 281 kişi adına Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunuldu dün. Başvurularda Türkiye'nin Roboski'deki bombardıman ve ardından olayı etkin bir şekilde soruşturmaması nedeniyle... ...yaşam hakkı ihlal ettiği görüşü savunuldu. Deniliyor Cumhuriyetin gazetesi, Cumhuriyet Gazetesi'nin internet sitesinde. Başvuruda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin hükümetin açık ve kamusal bir özür dilemesi için de karar alması istenmiş... bireysel başvuruları insan hakları alanındaki çalışmaları ve basın özgürlüğü ile ilgili konularda Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı başvurularla tanınan e, akademisyenlerden eee Yamanak Deniz bizim programlarımıza da oldukça e, yapılan Programcımız bilinen. Programcımızdı da, da ayrıca. Bilinen evet Yamanak Deniz Profesör Doktor Yamanak Deniz ile e, yine Aynı isimi, aynı konumda tanımlayabileceğimiz yardımcı doçant doktor Kerem Altıparmak'ın da içinde bulunduğu bir ekip hazırlamış. Başvurunun avukatları Ali Deniz Ceylan ve Sevgi Kalan Güvercin olmuşlar. Yeni bir başvuru var yeni bir hikayede takip edilmesi gereken hikayede burada doğuyor. Başvuruda yaralılara tıbbi yardım götürülmemesinin de kötü muameleye ve işkence yasağının katırların öldürülmesi nedeniyle de mülkiyet hakkının ihlal edildiği ifade ediliyormuş efendim. Ahim'deki durumda bu son haberler. Evet. Ama müsaadenizle Hürriyet gazetesinde bugün tebrik etmek istiyorum. Hiçbir gazetede yok. Ee, ani mücadele gücü sınırda diye operasyonun başlatılması aslında onlarda da yok. Hiçbir gazetede yok. Şu anda savaş, savaş uçakların bombardımanları, Amiral gemisi demiştim ama e, onlar da sadece ani müdahale gücü sınırda diyerek manşetten olasılık bir hesabı e, yapmışlar. Bu, Kimseye evet. kaderlemiş. Bir de e, çok gücü bir şey söylüyorum Gaziantep saldırısında canlı bomba saldırısında 29'du ölen çocukların sayısı 31'e çıkmış. On günde. küçük 54 kişi niye çıkmıştı zaten sayıda 51'den da artıcan'dan korkuyorduk ve oğlunu kaybeden baba da cenazemi henüz teşhis edilemedi, Yasımızı bile tutamıyoruz demiş böyle bir ...feci durum var. Ee, Antalya'da askeri araca saldırı haber geliyor. Gün içerisinde galiba bu flaş haberleri ne yazık ki... ...daha sık e, görebilme durumumuz olabilir. böyle yoğun bir gün. Şırnak'ta da Uludere'de de... ...zırhlı araca Ehraboski'de mi bu? O zırhlı araca saldırı biri... ...üsteğmen iki askerin şehit olduğunu da... ...belirtelim. Bu son dakika haberi benim elimdeki. Antalya-Kemer Karayolu üzerinde... ve Mahallesi sınırlarında askeri araca silahlı saldırı düzenlenmiş. Üç asker yaralanmış... Ee, bu bir son dakika haberi olarak geçiyor. Ha, harekatın adını merak ediyor musunuz? Başlatılan şeye mi? Rus mu? Evet. Adı neymiş? Hürriyet'te adı yazılan bir banner vardı ama e, sonradan teaser ettik, tease ettikleri ha, bu için varmış. Fırat Kalkanı. Yediniz mi hiç? Fırat Kalkanı. Balık ismi gibi olmuş. Yok. Kalkan başka. Savaş Kalkanı. Savaş Kalkanı Fransiyel Amerikalıları anlaması için belki de. Bir de son yani iki gündür elimizde olan ama veremediğimiz bir haberle bitirelim. Kaliforniya'da 2013 yılından bu yana ALS ALS hastalığıyla mücadele eden ancak teva, tedavisi mümkün olmayan bir seviyeye gelince ötahazı kararı alan Betsy Davis. sevdiklerine ötenazi yani kendi acılara son vermek için yapılan yer, ölüm yardımı ötenazi öncesi verdiği bir partiyle veda etmiş 41 yaşında kendisi e, partiye davet etmek için dostlarına bir e-postayla davetiye göndermiş 48 saat sonra öleceğim kutlayalım mı demiş tek bir e, kural var önünde ağlamak oluyor. Daha önce hiç katılmadığımız türden bir parti olacak. Güçlü ve anlayışlı olmanızı bekliyorum ifadeleriyle veda sinyalini de vermiş. 23-24 Temmuz'da Veda Partisi 2 gün 2 gece Veda Partisi yapılmış. Bahçenin köşesindeki yatağında uzanırken arkadaşlar onun için şarkılar söylemişler. Bu da insani bir durum. Gün batımı sonrası 24 Temmuz Pazar günü son kez gün batımını izlemek üzere bir tepeye götürmüş arkadaşları buraya gitmeden önce ötenazi ilaçlarını içen Betsy gün batımından 4 saat sonra hayata gözlerini yummuş. Evet. Çok güzel de bir fotoğrafı var. Bu konuyla alakalı geçtiğimiz hafta çok güzel bir belgesel izledim. Vice News'un hazırladığı bir belgesel bu. Ötenazi durumlarının tam olarak çeşitli ülkelerde nasıl olduğunu anlatıyor. Karşılaşma ve Hollanda'daki bir kadının ötenazi kararı aldıktan sonraki bütün e, yaptığı işlemleri, arkadaşlarının yanına gelmesini, ardından o zehrin şırınga edilmesini, kendi vücuduna ve ardından ölmesini gözlemlemişler. Gözlemlenmesine de izin vermiş. eee rahmetli hanımefendi. Ee, bununla alakalı ilginç bir belgesi olabilir ama benim kafama biraz karıştırdı. Bu olayın sınıfsal boyutları ne olacak? Sağlık sektöründeki tartışmaları da bundan bağımsız olarak düşünebilir miyiz gibi çeşitli sorular var kafamda. Belki bir gün tartışırız. Jack Borken'a da buradan bir günaydın diyelim. Yılmaz Savaşçısı tek başına bütün e, hukuk ve vicdani şeyleri değiştirmeyi başaran bir savaşçı, doktor ve müzisyen. Aynı zamanda besteci Ona da bir günaydın diyelim. Onu da hapiste yatırdılar epey. Böyle ve şimdi Louis Prima'dan Night Train Gece Treni adlı ve parçayla çıkalım. Louis Prima çok önemli bir İtalyan Amerikalı oyuncu, aktör, şarkıcı şarkı yazarı ve Besteci ve şey trompetçi. Onun ölüm yıl dönümünde 24 Ağustos 1978'de 68 yaşında hayata veda etmişti. Ona da bir günaydın diyelim gece treniyle. Hepinize günaydın. Günaydın, günaydın. checaste